Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'ne ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi yeni soruları çoğaltmak üzere bu haftada karşınızdayız. Malum olduğu üzere geçen hafta bir yeni yola aslında çıkmıştık. İplik ile kilim, yeni bilimin kökleri bir üst başlığını verdiğimiz yeni bir diziye başlamıştık. Allahu alem ne kadar gider bilemiyoruz. Bu haftada e, iplik ile kilim, yeni bilimin kökleri iki diyeceğiz. Ee, geçen hafta Harezmi üzerinde ve etrafında konuşmuştuk. Bu haftada İbni Heysem etrafında Newton'a kadar meseleyi geçirecek uzun soluklu bir e, yolculuk yapacağız inşallah. Elbette İhsan Fazlaoğlu hocamızla birlikte. Kıymetli hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Nasılsınız? İyisiniz? Allah bu günlerimizi anlatmasın. Allah afiyet versin. Ee, yine müsaade ederseniz hızlı girelim ki biraz mesafe alalım. Çünkü e, yine özel isimler var Kemalettin Farisi ve mümkünse Takiyüddin'i e, uzunca bir e, parantezle e, konuşalım e, istiyorum. Ama bugün itibariyle tabii e, bir e, bahsi açmamız gerekir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin e, düğün gecesinin e, yıl dönümü. 1273 tarihinde ebedi. 17 Aralık. Evet, 17 Aralık. Şimdi Mevlana tabi devasa bir isim hı hı. bizim geleneğimizde de, bugün de bugün itibariyle Batı dünyasında da. Evet. Batı ülkelerinin büyük kısmında çok Batı? okunan. Niye, niye Batı dünyası? Çin'de de, Japonya'da da yani. Oradaki evet. verileri bilmiyorum en azından öyle söyleyeyim. Biliyorsun, 1650'lerde mesnevi Sanskritçe çevriliyor. ...ve Hindu rahipleri ayinlerinde kullanıyorlar. 1600'lerde? Tabii. 1650-60'lar tabii. Hmm. Dolayısıyla aslında pek çok yerinden konuşabileceğimiz... ...yani evet. sadece... E, ...böylesine devasa bir metni ortaya... ...koymak nasıl mümkün sorusunun bile yani peşine bu, düşeriz. İslam dünyasında bu tür metinler çok. E, bence Mevlana'nın... ...yazdığı metinden çok o metnin zihniyeti önemli. <gülüyor> ve... E, ...ortaya çıktığı tarihsel bağlam önemli... Ee, İslam dünyasının büyük bir bunalım yaşadığı dönemde e, Türk milletinin devletini kaybettiği bir dönemde ortaya çıkan e, ve Konya'da e, Anadolu Türk İslamı'nı e, inşa eden ve Osmanlı'yı mümkün kılan e, çerçeveyi üreten e, bir ekibin parçası olması bakımından çok önemli Saddettin Konevi Sıracettin Rumevi e, Celaleddin Rumi Kutbettin-i Şirazi, Ekmelettin Nahçıvani, saymayın başka. Bu önemli isimler, devasa isimler bunların büyük bir çoğunluğu. E, <gülüyor> hemen hepsi Turan ve İran coğrafyasından e, Anadolu'ya geliyorlar. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin en zor zamanında hem devleti bir arada tutmak, hem milleti bir arada tutmak, hem de e, o e, her cümerç içerisinde e, insanlara yeni bir ruh, ...vermek... E, ...kenara çekilme... E, ...dünyayı terk etme... ...kaçma... E, ...psikolojisine karşı... ...şehre girme... E, ...o topluma sahip çıkma... ...üretme... E, ...ve toplumu bir arada tutma... ...yeniden devlet sahibi olma... ...arayışını... E, ...temsil ediyorlar. Bu önemli bir konu... ...ki bunların... <gülüyor> ...bu zihniyetin... Türkçe ifadesi Aşık Paşa'dır, Yunus Emre'dir, Hacı Bektaş-ı Veli'dir, Eşref-i Yani bence burası önemli. Yoksa hmm. e, İslam dünyası devasa bir coğrafya, devasa bir zaman dilimi. Hemen hemen kendi alanında her yerde büyük eserler üretiliyor. E, meslevi, Manevi de bunlardan biri. E, diğer taraftan meslevi, Manevi esas itibariyle Fahrettin Razi'nin e, Miftah-ül Gayb. Yani ve el ailesine de karşı o yönteme alternatif olarak üretilmiş bir yöntemdir. Hmm. Yani bunların hepsini birlikte düşünmek lazım. Hmm. Yani Mevlana bir müzelik e, değildir yani. Böyle basit bir hadise değil Celalettin Rumi. Hmm. O dönemdeki hakikat araştırmaları içerisinde e, kendisinin teklifi olan, pozisyonu olan, metafizik bir pozisyonu olan bir düşünürdür. E, o açıdan da okumak lazım. Ee, ona girmeyelim. Uzun konular oldu. Eyvallah. Buradan hareketle etrafındaki e, yerli yersiz uygun uygunsuz tartışmaları yani şöyle, hızlıca ya, bunlar, geçiyorsunuz. Bunları da normal kabul edelim. Bir fikir vardır. Bu fikir popüler hale gelir. Vulgar hale gelir. Hmm. Yani bir dil vardır. Bunun ağzı vardır. Lehçesi vardır. Ve argosu vardır. Anlatabiliyor muyum? Buna benziyor bu işler. O açıdan bizi o tarafı ilgilendirir mi? Sosyolojik açıdan ilgilendirebilir. Psikolojik açıdan ilgilendirebilir. Herhangi bir fikrin toplumsallaşmasını anlaşmasını tespit etmek açıdan ilgilendirebilir ama yukarıda bunu çok daha ciddi o dönemin İslam düşüncesinin problematiği açısından teorik pozisyonları açısından incelemek lazım. Eyvallah. İnsan tanrı, insan alem ilişkileri alem ve e, tanrı ilişkileri açısından yani üçlü bir şekilde tanrı insan tanrı alem, alem tanrı ilişkileri açısından yepyeni bir e, bakış açısı sunuyor e, Celaleddin Rumi, Sadettin Konevi ve benzerleri e, ve bu sadece bir de şey değil e, kendi tarihsel bağlamında üretilmiş ve orada sürümlenmiş bir yapı da değil çok ciddi bir etkisi var sonrası için tabi yani hem Konevi'nin temsil ettiği irfan hem Mevlana'nın şey, temsil ettiği sofi tavrın çok ciddi bir etkisi var. Ve 17. yüzyılda Osmanlı düşüncesinin önemli başarılardan biri mesnevi manevi ile fısıl sikemi aşan ve üst bir dilde yeniden üreten çabalardır. Sara Abdullah, Rusu'ya, Ankara'vi, İsmail Hakkı, Bursevi nedir Hüdayi gibi pek çok isim var adamın. Ee, Osmanat pazarı. Bu açıdan Mesnevi'nin birkaç okuma yöntemi olduğunu. Tabii. Yani sadece Abi. güzel hikayelerle bezenmiş bir nasihatname okuyanlar hayır, kendi hayır, içinde tartışmalar yapabilir ama burada üst alt metinde bir kurgu. Ankara Ankaravi'nin Mesnevi şiirini okuduğun zaman görüyorsun. Bilinçtasın ortaya çıkıyor. Rahmetli Akif ölmeden önce e, yatağında bulunan, hasta yatağında bulunan metin odur yani. Ankara, Ankara Bili'nin nesnevi şehri. Hmm, evet. Eyvallah bu bilgiyi de. Rahmet olsun e, diyelim. E, etkisi ve gücü hala e, var, sürüyor olması da bir yanıyla. Şimdi artık ondan bağımsız bir şey söylüyorum. Niye? Bunun tek bir nedeni var. Çünkü Mevlana'nın ve o dönemdeki irfan geleneğinin e, tırnak içinde konusu insandır. İnsan eskimez. İnsan hmm. var olduğu müddetçe devam eder bu. Siz şimdi fizik hakkında bir kitap yazarsınız. Bu bir açıklama modelidir fiziksel gerçekliğin ama bu model eskiyebilir. Aristotelesci modeldir bu. i̇bn Sinacı olur. i̇bn Sinacı modeldir. İbn-i Sina olur. İbn-i olur. Niftoncu olur. Hmm. Einsteinci olur. Bu eskir. Ama insan hakkındaki sizin yaptığınız bir açıklama da değil o. Bir anlama modeli. Model demek de pek doğru değil ama bir anlama <gülüyor> teşebbüsü. İnsan yeryüzünde var olduğu sürece geçerliliğini korur, sürdürür. Her yeni anlama faaliyeti bir önceki anlama faaliyetiyle hesaplaşarak, onu içererek, onun karşısında durarak e, üretilir ve yoluna devam eder. O açıdan bu tür metinler, sadece bu tür metinler biz <gülüyor> Gılgamış Destanı bile hala insanı anlamamız açısından e, bize imkanlar sunuyor. Diyelim ki e, Upanishadlar bize hala... ...şeyler sunuyor, imkanlar sunuyor. Ya bu betinler şey değil ki fiziksel gerçekliği, somut gerçekliği açıklamak için geliştirilmiş açıklama modelleri formüller değil ki. İfade kudretinin tabii biraz edebi e, gücüyle de ilgili zannediyorum. El İfade etti. kudretinin şeyi, sarsıcılığının hala sürüyor tabii, olması tabii, tabii. E, bir yanıyla da Bir de insana değen tarafların çok büyüleyici. olması. Tabii. Eyvallah hocam rahmet olsun dedik <gülüyor> bir başka aslında temas edip geçelim istediğim anmadan geçmeyelim istediğim isim Muhammed Hamidullah. Yani ee, o da kıl... çağımızın müzevi dervişlerinden biri yani ee, bence tabii yani öyle herhangi bir akademisyen herhangi bir İslam alimi değil e, duruşu olan e, fikriyatı olan derdi olan e, müzdarip dervişlerden biri büyük hizmeti var. Hmm. Ve kendi fikriyatını e, kira, kira, kiraya vermemiş bir insan. Burası çok önemli. Hmm. Kiraya vermemiş bir insan. Hiçbir güce, yeryüzündeki hiçbir güce kiraya vermemiş. Ve bunun da bedelini severek, e, huzurla ödemiş bir insan. O açıdan hakikaten örnek şahsiyetlerden biridir. Kişisel kanaatim e, fikirleri tabii ki eleştirilebilir. İnsanın fikri eleştirilebilir. Evet. E, bütün fikirlerine hiç tartışmasız katıldığımız bir insan diye bir şey olabilir mi? Tırnak içinde şirktir. Hazreti Neyse. Peygamber dışında. Yani Hazreti Peygamber'in bile kendince zelleleri olduğu ayeti kerimelerle değil mi? Hmm. Tabii o mekan zaman sahnesinde temsili olan hiçbir yüksek kutsal değildir. Bunu masaya koyduğumuz zaman aslında pek çok e, evet, daha makul. Üzeriz, tabii. Eyvallah. Hocam şimdi e, <gülüyor> İbni Heysem etrafında yeni bilimin kökleri iki e, dediğimiz başlıktaki hikayeye girebiliriz. Tarihte bilimsel yöntemi kullanan ilk isim. İlk isim demeyelim. Şimdi ne dedik? Bilimsel olan yöntemle öz, e, özdeşleştirilse gerçekliği belirli bir rasyonel yöntem dahilinde bilmeye çalışmaya biz bilimsel diyoruz bugün. Aristoteles'in de bir yöntemi var. O da tırnak içinde rasyonel bir yöntem. O da gerçekliğin bize bir tarafını o dönemi imkanlarında veriyor. Dolayısıyla biz felsefe bilimin sistematik anlamıyla yöntemini kuran kişinin Aristotelesi olduğunu biliyoruz. Hmm. Bunu yenileyen, hatta aşan ikinci isim olarak e, i̇bn Sina'yı biliyoruz. Sistematik olması bakımından çok çeşitli bilme yöntemleri var. Bunların üzerine konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Kimyevi yöntem var, e, Kelami yöntem var, e, nedir onun adı? Talimi yöntem var. Bunların üzerine konuşmuştuk. E, i̇bn Heysem zaten eğer ilk yöntemi... ...senin dediğin şekilini, cümleyi doğru kabul edersek o zaman... ...hiç münakaşa etmemize gerek yok ki... ...yani İbn-i mi fikrindeki devrimci tarafı tespit etmemiz... ...kendisinin yaşadığı dönemde... ...farklı bilme yöntemlerinin ya da tırnak içinde bilimsel yöntemlerin hmm. olmasıyla alakalı. Onun için çok istisnai bir adam. Ne kelami, ne talimi, ne kimyevi, ne meşya'i, tabii'i... ...çok farklı, yepyeni bir yöntem. Ve daha önceki programlarda sık sık üzerine atıf yaptığımız gibi... Nova Scientia'nın yeni bilmenin de zemininde yer alıyor. Diğerlerinde de elbette iplikler var. Zaten benzetmemiz ne? İplik ve kilim. Ne demiştik? Pek çok iplik geliyor, ortaya bir kilim çıkıyor. Ama i̇bn mi ki çok istisnai bir kilim. Özelliği de bu zaten. Şimdi bu konulara niye yöneldiğimizi tekrar hatırlatalım. Demiştik ki geçen hafta hatırlarsan, rasyonel epistemolojiden, empirik epistemolojiye, geçişi anlamamız için İslam medeniyet tecrübesine ihtiyacımız var. E, tümden gelim, yani tüme varıma geçişi anlayabilmemiz için İslam medeniyetinin tecrübesine ihtiyacımız var Hatırlarsan, evet. İçkin metafizikten e, ve aşkın metafizikten, işte içkin metafizikten ilişkisel metafizeye geçerken orada aşkın metafiziğin oynadığı rolü anlamamıza e, gerek var. Ya da organik, holistik evren anlayışından, mekanik evren anlayışına geçişte ee, İslam dünyasının tecrübesine, atomcu tecrübesine ihtiyacımız var gibi. Şimdi burada <gülüyor> İbn Hesem'in aslında üç şeyini konuşacağız bence. Yani pek çok örnek verilebilir ama bir radikal bir tüme varımcı ya da köktenci hani radikali öyle çeviririz şey ya köktenci bir tüme varımcı. Bu tarihte örneği olan ikinci bir örneği olan bir şey yok yani modern döneme kadar. Yani kimi diyebiliriz mesela Francis Bacon'ı diyebiliriz. Sonra oradan sonra işte ...modern bilimin ortaya çıkması sürecindeki pek çok isme atıfta bulunabilir. Ki modern bilimin üç temel özelliğinden biri. Empirik, mekanik, matematik. Bu empirik olanın <gülüyor> sistematik bir kurucusu. İmdeksen ve radikal bu konuda. Tavizi yok yani. İkincisi tüme varımcı adam. Tüm gelimi kabul etmiyor. Ger fiziksel gerçekliğin bilgisinde tam bir tüme varımcı. Ne demek? Bunun üzerine konuşalım. Hatta bir metinde okuyacağız. Birkaç metin. Bir de matematikle tabiat, tabiat ilişkisinde e, il, ilginç bir terkipte bulunuyor. Ne tek başına tabiatçı İbn Sina çizgisindeki gibi onun mantıkla e, tabiattan gelen e, te, deneyimleri mantık diliyle ifade etmeyi kabul ediyor. Ne de saf e, ger fiziksel gerçekliğin saf matematik formlardan oluştuğunun e, e, kabul i̇lginç. ediyor. Ne yapıyor tam tersine? <gülüyor> Bunun üzerine ayrıntılı konuşalım. E, tabiattan gelen verilerle onların matematiksel e, modellemesi gibi Gileştenir. yeni bir yaklaşım geliştiriyor. Eyvallah. Bu yaklaşımların hepsinin yine parça parça unsurlarına işaret edilebilir kendisinden önce. Onu da söyleyeyim. Ama bunu sistematik olarak yapan. Dördüncüsü ise bizim yönlendirilmiş deney dediğimiz, yani doğadaki deneyimin dışında gözlemlerin ve gözlemelerin dışında. Yani, e, <gülüyor> yapay bir ortamda doğal bir süreci yeniden üretip hızlandırılmış olarak üretip gözlemlemesi ve oradan veriler elde edip belirli genellemeler yasalama demeyelim çünkü yasa çok yeni bir kavram genellemelerde kurallar tespit etmeye çalışması. Bu yönüyle çok ilk önemli. yani evet bu Denebilir. kadar sistematik deney yapan hmm. deney var yani deney yapan çok adam var ama bu kadar sistematik deney yapan ve bu deneyi gerçeklik hakkında bir epistemik ee, yöntem olarak kullanan kişi. Ve onun sonuçları itibariyle <gülüyor> matematiksel bir kesinlik elde etmeye çalışan. Evet. evet. Onu da matematikleştirmeye çalışan Hı. kişi. O açıdan son derece önemli. Yok gibi. Ee, evet. Yani böyle bir adam yok. Kendiden önce. kendinden sonra o ortaya çıkacak. İşte Kemalettin Fariz çıkacak. Takih Tünur çıkacak. Pek çok isim çıkacak. Yine Hı. de bunlar bir elin bir parmağını ya da iki elin parmağını geçmez. Mesela işte Bacon. Francis Bacon şey değil. 17. yüzyıldaki değil. 14.daki Francis Bacon hmm. İtalya'da işte aman e, İngiltere'de çok ilginç bir şey yapacak. İbn Heysem'in yöntemiyle Aristotelesçi eee felsefe bilim teorisini denetlemeye başlayacak ve çuvalladığını görecek mesela. Değil mi? Aristotelesçi e, felsefe bilim yönteminin iddialarını. Zaten e, İbn Heysem ilk büyük yumruğu o atmış <gülüyor> olacak. <gülüyor> Tabii şöyle sıfı ışık, e, dur, dur, ışık canım pek çok konuda. Tabii pek çok Hı. konuda. Yani şöyle bir de tabii biz Aristoteles felsef bilim diyoruz ama bu aslında farklı bileşenlerden oluşuyor. Aristoteles'in fizik görüşü, Batlamyus'un astronomi görüşü, Galen'in tıp görüşü. Aslında burada üçlü bir sentez var. Yani klasik felsefi bilim dediğimizde. E, Dedi ki idrak, idrakin parçalanmıştır diye. Evet. Yani şeyin e, Aristoteles'in kurduğu şekliyle kozmoloji astronomi devam etmiyor. Zaten onda böyle e, çok sistematik çıkarmalar. bir matematiksel astronomi de olması mümkün değil. Hmm. O Edoxos'un küreler ve fenekler teorisini alıp e, belli bir kozmoloji astronomi geliştiriyor ama daha sonra özellikle işte literatürde Helenistik dönem denilen dönemde Apollonius'un konik kesitleri, Menelous'un e, kirişler trigonometrisi. Aristoteles'in ölçümleri ve diğer isim saymayalım yine, belirli e, gelişmeler neticesinde, Batlamyus'un bunları sentezleyip o matematiksel ve fiziksel üçlü bir astronomi kuruyor. Bir matematiksel astronomi, bir fiziksel astronomi, bir de astroloji dediğimiz, bugünkü anlamıyla yine bir astroloji değil tabii, bu üçlü yapıyı kuruyor. Dolayısıyla Aristoteles'in tabiat görüşü, Batlamyus'un sistemi, bir de Galen'in tıp anlayışı, o da Milattan sonra 3. yüzyılda. Biz <gülüyor> felsef bilim sistemi derken klasik bunları üçlü kabul ediyoruz. Bir de bunlar İslam dünyasında hem Helenistik döneminde hem İslam dünyasında aldığı şekiller var. Bir de bunlara İbn-i Sinan'ın verdiği son hal var. Hmm. Yani bu Aristoteles deniyor ama aslında Aristoteles. İbn-i Sinan'ın sistemde özel bir durumdur. Hmm. Yani şey gibi hani... Einstein sistemi diyorsun. Nifton sistemi ölmemiş. Nifton sistemi Einstein sistemin özel bir durumuna indirgeniyor. Tamam. Dolayısıyla doğru ifade <gülüyor> şu olabilir. Aristoteles'in o... ışık konusundaki diyelim e, ya da neyse şu konudaki görüşü. Ya yani, da... Tabii. Yani nesne ışık teorisiyle göz ışın teorisi nesne ışın teorisi, göz ışın teorisi iki ayrım var. İbn-i Eysen bunlardan birini doğru olanı alıp geliştirip e, modern konusunda ortayı kurması. Tabii. Evet. O açıdan yani pek çok ...astronomi konusunda yaptıkları... ...oradaki teklifleri, önerileri... ...matematik konusunda yaptığı şeyler... ...yeni teklifler... ...ya yani hep... Bir programla bitmez bunlar Tabii tabii. Evet. Ya bir de şöyle hocam burada ele aldığımız isimlerin tamamı hezerfen oldukları evet. için yani bin tane disiplin Yok biz birden... burada yeni bilime ulaşan tarafını dikkate alalım. Elbette. Yani bizim ölçümüzü olsun çünkü meselemiz neyse değil şu anda. Eyvallah. Ama yine de bağlamını oturtmak için kısaca belki hayatı, çağdaşlara. Bir evrenini tabii. en azından. Tabii, tabii. Tam bu mesela bu, bu işi yaptığı yer yani şey dediniz ama siz e, şunu kabul ediyoruz herhalde değil mi? insan tarihinde yeni bilim dediğimiz şeyin, yeni bilim diye paketlenmesini... Yani şöyle, kilim dedik ya, evet. iplikler geliyor. Yani İbn-i ipliği bayağı kalın yani. Hatta birkaç hmm. tane iplik var orada. Görülmemiş bir yani kilim evet, evet, yani çok ciddi. Dediğim gibi bu bizim benim iddiam değil ha. Yani modern bilimin, e, özellikle bu duhemci, süreklilik tezini esas alıp çalışan hmm. pek çok bilim tarihçisi... ...Kromby gibi, Grant gibi pek çok batıdaki bilim tarihçisi bunu zaten söylüyorlar. Hatta daha önce bahsettim bir Alman yazarın modern bilime giden yol İbni Heysen diye koca 400 sayfalık Almanca Hı. kitabı var. Keşke biri çevirse Türkçe'ye. Biraz eskidi ama 1960'larda yazdı. <gülüyor> o açıdan hele tabii özellikle 1980'lerden sonra İbni Heysen'in metinlerinin tüm dünyada taranıp... Onların Fransızca'ya ve İngilizce'ye tercüme edilip ve değerlendirmelerin yapılmasından sonra e, konu biraz daha farklı bir boyut kazandı. E, İbn-i kendi iddialarının nasıl bir proje dahilinde ve uzun soluklu takip ettiği o eserler arasında kurulan iç ilişkilerle hmm. gösterildi. Yani şey değil, e, bir kafasında sorun doğdu, onu çözdü. Sonra öyle değil. Adamın bir projesi var. Yani, ne yaptığını biliyor. E, Tabi e, çağdaş bilim felsefesinin tabirleriyle... E, ...bir araştırma programına sahip. Hmm. Bu araştırma programı dahilinde... E, ...hem matematikle uğraşıyor, geometriyle uğraşıyor, efendim e, uygulamalı geometriyle uğraşıyor, e, sayılar teorisiyle uğraşıyor, mekan ile uğraşıyor, özel mekan üzerine özel bir... ...şeyi var, hmm. e, gayreti var. Astronomiyle uğraşıyor. Buradan er, hareket ederek e, fizik... ...meselelerine giriyor. Dolayısıyla çok ciddi bir sıradı. Bu İmre Lakatos'un şeyidir. Araştırma programları bilim felsefesinde. Ee, çok sistematik. Ee, mesela diyelim ki matematikte diyelim kurduğu sistemin tıkandığı yerlerini matematiği geliştirerek devam ettiriyor. Yeni teoriler hmm. üretiyor falan. Ee, ya da diyelim ki e, astronomiyle as, e, gök e, yüzünde hali gibi gökkuşağı gibi e, optik meseleleri Çözebilmek için astronomiyle ilişkilendiriyor filan. Hmm. Dolayısıyla çok yüksek bir dikkat ve bilinç işçik zaten yani. günümüze gelen metinlerinden anladığımız kadarıyla çok planlı gidiyor. Bak ben sana bir şey okuyayım onun. Hmm. Şimdi bu şeyde var hayatı hakkında yazan İbn ʿAbi ʿUbayya var. Bunun Uyūnul enBA fī tabakatir itibba aynı zamanda tabip çünkü bu. Ben yani tabipler biyografisi kitabım. Şimdi şeyin otobiyografisinden bir parça. İmni Bak. Ben bunu hep okurum. O kadar ilginçtir ki. Diyor ki Türkçesini okuyacağım. Çocukluğumdan beri insanların farklı inançları ile her bir öbeğin inandığı görüşlere sımsıkı sarılması konusunda şüphe duyardım. Tüm büyük arayışlar böyle ortaya çıkar. Mevcuttan şüphe etmek. Mevcut açıklama modellerini. ...nedensel hiyerarşileri kabul etmemek. Kabul etmemek derken... ...anarşist bir kabul etmek anlamında değil. Onu tatmin etmiyor. Tüm, tüm bu görüşler hakkında da kuşkucuydum. Şüphe ediyorum diyor yani. Müteşekkik tabirini kullanıyor. Fkuntü müteşekkiken diyor. E, çünkü... ...bak burası en önemli. Hakikatin bir olduğuna... ...hakikate ilişkin farklılıkların... ...ise ona ilişkin yöntemlerden kaynaklandığına... ...kesin kanaatim vardı. Yani... Bu yöntem meselesi, bunu da söylüyor zaten. Başka bir metin var burada, Şimdi hep tüm metinleri okumayayım ama diyor ki bizim bilgimiz yöntem bağımlıdır. Herhangi yöntemin en doğru olduğuna ilişkin nihai bir karar vermemiz mümkün değildir. Çünkü bunun için o yöntemlerin üstünde olabilecek meta yöntem üreten bir zihne ihtiyaç var. O ancak Tanrı olabilir ya yani. Biz sadece o yöntemlerin uygunluğuyla, ee, olgu olayları e, açıklama gücüyle yetinebiliriz diyor. Bu da şeyden e, Beyhaki'nin tarih-ül hükümasında geçen bir cümledir bu. Şimdi devam bin, ediyor. Bin yıl önce. Tabii tabii. Bu Söylenmiş. Çok, tabii, tabii, tabii. Ee, burada diyor ki biz diyor bak, e, farklı modeller tahayyül edebiliriz diyor. Gerçekliği açıklamak için farklı matematik modeller tahayyül edebiliriz. Bunların hangisi daha doğrudur, en, daha doğrusu en doğrudur ya da tek doğrudur konusunda bizim bir modeli tercih edebileceğimiz üst bir dilimiz yok yani. Meta bir teorimiz yok. Ya da grand teorimiz diyelim öyle. Hmm. Bu mümkün değil. Şimdi bak devam ediyor. Halkı daima küçümsedim ve değersiz buldum. Burada halkı küçümsedim derken insanlara küçümsemiyor. Onların bilgilerini popüler... Bulgarize bilgilerin bir anlamı yok benim için diyor. Hiçbir zaman halka iltifat etmedim. ya Popüler bilgide iltifat etmedim. Sadece doğruya yönelme ile bilgi elde etmeyi arzuladım. Ya, derdim, gerçeklik hakkında doğru bilgi nasıl elde edilebilir? Bunun yöntemleri nedir? Bundan dolayı görüşler ve inançlar ile dinlere ait ilimlerin her türünde derinleştim. Şimdi böyle bir iddiam var ama oturup dışarıdan taş atmadım. Hangi fikirler var? Kim ne söylüyor? Bunlara çalıştım diyor. Bu sahalara ilişkin konularda yanlışlardan başka bir şeyle karşılaşmadım. Ya kendisi için sahi temizliyor. diyor. Ya çok yanlış var. Hani ufak tefek arada doğrular çıkıyor ama bana göre bunlar yanlış diyor. <gülüyor> Hakikate yöntem olacak bir şey de göremedim. Duruşu görüyorsun değil mi pozisyonunu. Bu o, kendi otobiyografisi. Yakînî yani kesin bilgiyi götürecek yeni bir yolda bulamadım diyor. Oturdum kendi yöntemimi ürettim demek istiyor. Neticede Bak burası bu iddia çok önemli. Hakikate hakikate unsuru hissi, sureti aklı olan görüşler haricinde ulaşamayacağımı açıkça gördüm. Şimdi bu cümle çok önemli bir cümledir. Eee feraitu enne ile aslu ila'l hakki illa min ara'in yekunu unsuru'l umur'u'l hissiye, suretu'hu'l umur'u'l akliye. Yani diyor ki biz fiziksel gerçeklikle alakalı bir yöntem kuracaksak fiziksel gerçeklikten kopmamamız lazım. Masa başı teori üretmek. Ne, kimi eleştiriyor burada? Matematyacıları eleştiriyor. Ya oturuyorsunuz, matematik modeller kuruyorsunuz, hesaplar yapıyorsunuz ve gerçekliğe onu yamıyorsunuz diyor. Ya gerçeklik böyle mi çalışıyor? Ha bunu söylerken burada bırakmıyor, oturuyor, şukuk ala batlamış, batlamışçı sistemi, bunu açıdan eleştiriyor. Yani batlamışçı kurduğu gök modellerinin, teorik, astronomik modellerin, e, gerçeklikte de böyle mi? Yoksa biz aldığımız verileri matematik modellere dönüştürüp, bir tür gerçekliği, görünüşünü mü burada e, modelliyoruz? Yoksa gerçekliğin kendisini mi? E, bunu eleştiriyor. İkincisi, sureti akli olması lazım. Ne demek bu? Yani arı gibi şey, karınca gibi dışarıdan veri toplayıp, yan yana koyup, e, bunlardan da gerçeklik hakkında biz tasavvur elde edemeyiz. Bunu, bunu ne yapacağız? Matematik modellere e, dökeceğiz. Mantık değil ama bak. Matematik mantık hiç alakası yok yani iblisin ağacı diyelim çizgiyle hiç alakası yok. Matematik modellere tut. bunu çağdaş tabi bu anokranizme düşmemek lazım ama çağdaş e, açıdan bizim Kantın söylediği cümleye e, benzetebiliriz ya da tavra benzetebiliriz. Yani bizim burada dini gerçeklikten bahsetmiyorum fiziksel gerçeklik e, alem hakkında konuşacaksam kesinlikle benim deney deneyim deney neyse Dışarıdan gelecek algısal, duygusal verilere ihtiyacım var. Rasathane kuracağım, efendim laboratuvar kuracağım. Neyse o, o verileri alacağım. Fakat bu veriler iplik halindedir. Bunları benim dokumam gerekiyor. Bunları dokuyabilmek için de matematik modeller kurmam lazım. Bu diyor, esas benim yöntemim bu ve bu yöntemi uyguluyor zaten. Yani Kitab-ı Menazir'in girişinde müthiş bir bölüm vardır. Orada yönteminin ipuçlarını verir. Hmm. <gülüyor> bu yöntemi uyguluyor orada da. İbnül Heysim'i e, bin yıl sonra konuşmamıza sebep olan şey bu. E tabi işte bu e, bağlamında değerlendirince çok büyüleyici bir şey tabii, tabii, tabii. Olmayan bir şey üzerine bir, bir <gülüyor> Ay, şey söylüyor. Tabii zaten pek çok netim var da şimdi, şimdi, şimdi menazirin girişinde e, aynı şekilde bak şu, öyle bir bölüm var ki Yöntem açısından. Neyse bunları konuşarız da. Önce bağlamını söyleyeyim. Yaşadığı uzay ama ara gelmiş hocam. Aradan sonra onu yapalım. Ne çabuk bitiyor bu ya. Zaman biraz hızlı ilerliyor. Sadece şeyi kopuş olmasın diye hocam. Bu kendi otobiyografisinden aldım dediniz. O kaynağı da bir gösterebilirsek nereden okudunuzu. Sizin metniniz. Sen şimdi KTB'nin reklamını yapmak istiyorsun. Derin yapıdan. Derin yapıda. Evet. Ben onun önemli birkaç yönteme ilişkin, önemli birkaç metnini çevirdim. bir tanesi İbn Neysemi'nin Kitab-ı Şukuk'un girişi, önemli bir giriştir. İbn Beyhşebiyani'nin eee tabakatındaki yine otobiyografisi. Zahirüddin Beyhaki'nin Tarihu'l-Kemâsında İbn Neysam hakkındaki söyledikleri. İbn Neysemi'nin Makâne fi'l-Malumat adlı çok önemli bir eserinin bu çok ilginç bir giriştir. Yani bunun üzerine bir uzun bir metin yazmak lazım. Bilgi nedir? Ee, diye bir bölüm var. <gülüyor> çok enteresan bir bölüm sana söyleyeyim. Hiçbir şeye uymuyor. Ne kelamcılara uyuyor, ne filozoflara uyuyor, ne matematicilere uyuyor, ne sufilere uyuyor. Çok ilginç bir tanımı var, şey var. Hocam, açmayalım <gülüyor> da sizin şeyinizi hatırlıyorum yine bir sözünüz. Biz kendi tarihimizden e, geri kaldık. Tabi tabi ve en sonunda İbn Hesem'in Kitabu Menazil'in e, tüm evren bölümünü çevirdik. üzerine konuşalım. Tamamdır. O zaman e, <gülüyor> aradan sonra. Aradan sonra meseleleri aralayalım biraz, evet. Karşımızda olacağız burada. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyoruz. İbn Heysem etrafında yeni bilimin kökleri. İki başlığıyla devam ediyoruz. İbni Heysen vurgusunu yapıyorum hocam. Çok heyecanlandırdığı için beni. Yoksa sadece İbni Heysen... Ya Marizm'i ya. O başka bir şeydi hocam. Beni hepsi heyecanlandırdığı için. Bugünkü konu bağlamında, arada da sizle konuşmuştuk gelirken de. Takiyüddin'i müstakil olarak konuşsak, Takiyüddin'in aletlerini... Çok konuşacak adam var. Şu masaya koysak... Onu yaparız. Evet. Ee, burada güzel bir haber vereyim o zaman madem söyledin bizim e, Taha Yasin Aslan Hoca ile Sena Aydın Hoca e, Takiyettin'in tüm deneylerini e, birebir ölçeklerine uygun olarak yeniden üretiyorlar. Ee, ee, ne hocam söylediniz diye sorayım. Nedir o deneyler? Optik deneyleri. Optik Tabii deneyleri. Işın kırılması, yansıması ve benzeri karanlık o da bir sürü şey. Yaklaşık hmm. yanlış hatırlamıyorsam bu e, Epey yeküm tutuyor şimdi bir miktar vermeyeyim. Hmm. Bunları birebir üretiyor. Şimdi e, Bilim Tarihi Enstitüsü'nün bazı projeleri var. Bu projelerden bir tanesi İslam dünyasında İbn-i Heysen'in, ya da başka e, bilim adamlarının yaptığı deneyleri o dönemin ölçülerine uyarak birebir yeniden üretmek ve onların çalışılabilirliğini test etmek. Hmm. Yani bu teorileri Yaptışlar bu fikirde ama... Ee, acaba o sistem çalışıyor mu? Bu bir düşünce deneyimi falan gibi e, onu yapıyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine çalışıyorlar. Eyvallah. Tabii. Konumuz değil ama bahsettik diye bir ufak parantez daha açalım. Ee, açsak güzel olur hocam. Takiyut'un e, bir Osmanlı alimi İstanbul'da yaşıyor. Takiyut'un iyi geldin. Takütüne geleceğiz zaten. Yani bahsi geçti diye söylüyor. Çok eğlenceli <gülüyor> anlıyor. Yani ye bir ye buharlı e, makine yapmış olması. Ya, o Takiyut'un e, çok şeyler yaptı. Ona hı. geleceğiz. O ayrı bir konu tabii Şimdi biz biraz... konuşuyorduk. Şey, <gülüyor> 1040 yılında vefat etmiş hocam. Evet. Yani hem şeyini, coğrafyası çok önemli değil belki ama... Yok, onu şöyle... Zaman dilimi... 1939'da Endülüs'te bir heyet var. Büyük bir e, bilim adamı heyeti kuruluyor. Bu heyeti, başında Kadı Said en Endülüsü var. Bu büyük bir e, tarihçi ve astronom. Bu heyetin <gülüyor> finanse eden e, kişi... 1039'da Kahire'de İbn-i ile görüşmeye geliyor. Endülüs nire? Kahire nire? Tabii. Ve e, onun verdiği kayıtlardan 1039'da hayatta olduğunu kesin biliyoruz. 1040'da hmm. vefat ettiğine dair de karinelerimiz var. 1040'ta vefat ediyor. Şimdi bu çağ çok önemli. Şimdi hatırlarsan biz yeni bilim üzerine konuşurken 17. yüzyılda ne diyoruz? İşte Kopernik'ten başlıyoruz, Tycho Brahe, değil mi? Kepler, evet. Francis Bacon, Galileo, Hogan's, Hooke. Gilbert, Descartes, Mersenne, Leibniz, e, efendim Robert Boyle, Newton. Bak hmm. bir çırpıda saydım. Aynı devler çeşitli alanlarda o dönemde de İslam dünyasında var. Bak en doğuda Biruni var. Bu zaman onda. Aynı bu, tabii aynı bağlam. Hemen biraz geliyorsun. İbn Sina var. Dev bunlar yani. Arada da devler var da şimdi. Kadı Abdülcebbar var. Büyük Mutezili düşünür. Bakillani var. Büyük eşari düşünür ve tabiat felsefesini eşariliğe katan adam. Değil mi? Hemen Mısır'da İbn Yunus var. Bu Kemal İbn Yunus değil. Meşhur. Fatih Milardar'ın yaşamış. Hmm. Çok büyük bir astronom, Gözlem astronomisinde çok önemli. David King bunu ziyicini doktora tezi olarak çalıştı Almanca'da. Sonra gidiyor şeyde hemen Bağdat'ta Kereci var. Dönemin İbn Harizmi'nin cevrini aritmetikleştiren ve zirveye taşıyan İsim ondan sonra zaten Samavel gelecek. Ee, gidiyorsun Endülüs'e doğru. Büyük e, cerrah tabip e, e, Zehravi var. Hmm. Tamam? Mı? O da, da Hemen yukarı çıkıyorsun. Biraz önce bahsettiğim gibi, e, Kadı saydığı endüstrisin başkanlığında bir heyet, astronomi çalışan büyük bir heyet var. Yani devler geçidi gibi. Ben aklıma hmm. gelenleri saydım. Bak bunları yani bir yere yazmadım şimdi. Bildiğimiz şey e, devler bunlar. Yani o dönemde tabii bütün çok önemli. O bütün, o tekil olayın e, anlamını veriyor. Bütün olmadan sen manayı yakalayamasın, hmm. anlamlı bir şey ortaya çıkmaz. Arada sormuştum, arada kalmasın. Yine sorayım hocam. E, Leibniz'le Newton, e, o düşmanlıkları üzerinden. Şimdi bu isimleri saydınız, e, tüm şey insanlık tarihi, düşünce tarihi boyunca, dev adamlar e, böyle birbirleriyle aynı çağda, etkileşim içerisinde, yan yana, Boy boya bir fotoğraf var. İbn Sina ile Biruni mektuplaşıyor. İran'da Nesevi var, meşhur bak, Kadı Nesevi. Bu da büyük bir bilim adamı. Nesevi'nin evinde bunlar münazara ediyorlar. Yeni yapılan tespitlerinde bunu gördük. Yani şeyi, İbn Şi'i İbn Sina'la Biruni'yi bir araya getiriyor ve orada tartıştırıyor bunları. Hmm. Tabii tabii. Yani e, bunlar bir tarafıyla birbirlerini e, tabii hepsinin birbirlerinden şey ilgisi var mı, birbirini haberdarlar mı onu bilmiyoruz. Ama pozisyondan, eserlerinden anlıyorsun zaten. Mesela İbn-i pozisyonunu anlıyorsun, kullandığı kavramlardan anlıyorsun. Yani eserinin sentaksından, semantinden çıkartıyorsun adamın tavrını. Kullandığı trimlerden. Mesela İbn-i hmm. Sina'cı neredeyse hemen hemen hiçbir şey kullanmıyor. Net, sıfıra var. yakın. Çok net ya. Hmm. Ama, Ama i̇bn Sina'nın öğrencisi İbn-i haberdar. Yani bir şekilde birbirlerini biliyorlar yani. Bir de şeyi besliyor zannediyorum. Biraz bugünkü Türk Akademisi'ne ilişkin bir bağlam çıkar bir parantez diye söylüyorum. Ya sen ee, illa buralara taşıyacaksın. şey mesela. diri tutar ya hani bir metin üretiyorsunuz ve İbdi Sina onu okuyacak. Tabii. Bu adamı diri tutar. Elbette. Dolayısıyla e, rakibin de olsa dostun da olsa e, yanındaki karşındaki ya büyükse bu... sen de Tabi, bir yerde biliyorsun. Aynen öyle. kesinlikle. Bunların rekabeti de zaten o büyüklüğün Hı. gerektirdiği şekilde. Yani sen Sadettin Konovi ile Nasrettin Tulsin'in mektuplarını bir oku. Okudum anlamadım ya yok içeriğini demiyorum hitap şeyini oku. Evet. Birbirlerine nasıl nezaketli hitap ediyorlar, sonra birbirlerine nasıl giydiriyorlar entelektüel anlamda. Alemdin Kayseri ile, Necmettin Kâtipi ile, Esedüne Bey Tusin'in mektuplaşmaları mesela, hmm. Biruni ile İbn Sina'nın mektuplaşmaları. Ya o kadar nazik e, başlıyorlar ama şeye gelince e, pozisyon, Konya. kendi pozisyonlarını savunmaya gelince son derece analitik ve dikkatliler. Hmm. E, tabii başka türlü zaten bu iş olmaz. Dolayısıyla şey, e, İbn Heysem e, Basra Bassa kökenli. Bunu biliyoruz. Daha sonra Mısır'a yerleşiyor. Efsaneler var hakkında. O devlerden <gülüyor> haberdar olduğunu metinlerinden çıkartabiliyoruz İbn Heysem'in. E, çağdaşı devleri. hiç kimseye atıf yapmaz İbn Heysem. Bir Çünkü tercih o zaman. Tercih onların zihniyetinde itiraz olduğu için. İtiraz olduğu için yani hmm. ya şöyle niye kullansa ki yani Descartes, Locke, Descartes ancak eleştirmek için. Ciddiye alır yani. E, isim isimler atıf yapmıyor o şey. Yok ama şey anlamında, metinlerin altından şey çıkarılabiliyor fikriyatı, değil mi? Fikriyatı biliyoruz canım. Yani. O dönemde fikriyatı bilmez olur mu? Yer yer kelamcıların tezlerini kullanıyor. Şimdi tabii İbn-i İsem biraz e, başka bir İbn-i İsem var. Onunla karışmış gibi gözüküyor. E, bir filozof İbn-i İsem var, bir matematikçi İbn-i İsem var. E, bundan artık ayrıldı. Önce bir iddiaydı ama şimdi kesinleşmeye doğru gitti. Çünkü Razi'nin tanıklığı bize gerçekten tarihte adı, baba adı aynı olan iki İbni İsem olduğunu gösteriyor. O filozof İbni İsem'i bir kenara bırakırsak İbni İsem'in metinlerinde kullandığı kavramlar, argümanlar ya da taraf olduğu fikirler dikkate alındığında kendi tarihsel bağlamındaki felsefi pozisyonlardan ciddi bir şekilde haberdar olduğunu görüyoruz zaten. Hmm. <gülüyor> Onları biliyor. <gülüyor> Dolayısıyla Mısır'a gidiyor. Mısır'da yaşıyor. Ara sıra seyahat ettiğine dair karinelerimiz var. Mesela i̇şte işte Bağdat'a gittiğine dair ya da yakın civar şeylere gittiğine dair ama sakin bir şekilde yaşıyor. Dönemin siyasi dini tartışmalarında yer almıyor. Ve akademik ilmi çalışmalarını sükunetle yapıp vefat ediyor. 1040'ta. E, vefat ettiğini biliyoruz. <gülüyor> Onun şeyi e, eylemleriyle değil de daha çok eserleriyle etkisi. E, İbn-i yazdığı kitaplarla, e, fikirleriyle. Şimdi etkisi gerçekten çok. İlk bakışta ben de bu işlerle uğraşırken Yusuf bir şey itiraf edeyim. İbn-i bir etkisi yok galiba İslam dünyasında. Çünkü bu konuda özellikle Arap yazarlar. E, isimlerini vermeyeceğim çünkü değmez açık söyleyeyim yani bu kadar net konuşuyorum. Çağdaş. Çağdaş mesela işte çok meşhur ama işte İbn-i İsem, e, Arap İslam kültüründe hiçbir karşılığı yoktur. Saçma sapan bir cümle. E, araştırma yapmadan e, yazma eserleri incele çünkü bu eserlerin çoğu yayınlanmamış yazma eserler. Baktığımız zaman tam tersine e, üst seviyede çok ciddi bir etkisinde olduğunu görüyoruz. Hmm. Hem şeyde optikte hem matematikte hem de e, astronomide. Çok ciddi etkisi var ki İbn-i zaten esas tezahür ettiği alanlar bu alanlar. E, bir kere Endülüs'teki mesela i̇bn Rüşt'te bile etkisi var. E, Tabi görme teorisi meselelerinde i̇bn Rüşt bazen İbn-i fikirlerini tercih eder. Şimdi genelde İbn-i Rüşt Aristotelesçi bilinir evet. ama İbn-i deneyleri ve argümanları o kadar güçlü ki i̇bn Rüşt yani deyiş ise içinden şöyle der. Ya Üstad Aristoteles kusura bakma. Burada seni satmak zorundayım. Çünkü karşımda argümanları çok daha güçlü bir adam var. İbn-i Rüşt Arşı şeyi biliyor. İbn-i biliyor. Nereden biliyor? Çünkü biraz önce ne dedik? 1039'da Endülistan bir heyet. Tabii. E, gelmiş hmm. ve İbn-i e, e, eserlerini alarak şeye gidiyor. Endülis'e götürüyor zaten. Bunu, bunu biliyoruz. Kitabül Menazir o tarihte yazılmış tabii hali 39 1900'de. Tabii tabi, 39'da bir yıl. O oluyor zaten. Hı hı. Şimdi bin şimdi Fahrettin Razi bak burada çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Fahrettin Razi'nin tüm bilim felsefesi tırnak içinde İbn Heysem'in fikriyatının bir ifadesidir. Fenomenal bilme anlayışı. Yani eşyanın mutlak hakikatini bilemeyeceğimiz ve onun e, ilişkileri, görüntüleri ile yetinmemiz gerektiğine dair tabi bu kadar net değil ama Fahrettin Razi İbn-i çok iyi biliyor. Şimdi Bilim Tarihi bölümünde bir doktora tezi yaptırttık. E, Sena Aydın Hoca e, tezini bitirdi. Şimdi orada şunu fark ettik. E, Fahrettin Razi İbn-i Sina optiğini İbn-i optiği açından okumaya çalışıyor. Şimdi i̇ki tane büyük optik geleneği var. Bir, İbn-i Sina'cı optik geleneği var. Meşşai geleneği bir de i̇bn optik geleneği var. Matematikçi optik geleneği, Yunun optik geleneği daha farklı. Fahrettin Razi, İbn-i çok iyi bildiği gibi, sadece optiğini değil, astronomizini de biliyor, mekan anlayışını, hareket anlayışını biliyor. Çünkü eleştiri yazmış onlara. Ee, İbn-i optik anlayışını esas alıp, i̇bn Sina'nın optik anlayışını yeniden organize ediyor. optik anlayışını yeniden organize ediyor. Yani bu teori açısından o teori nasıl okunur ve bu, bu okuma biçimi yeni soruları üretiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani şeyin eee Fahrettin Nazim'in İbn olan ilişkisi standart bir kaynak kullanma ya da haberdar olma ilişkisi değil. Doğrudan üzerine çalıştığı ve oradaki evrenini kurduğu. Ve evet, bilim anlayışını, bil, gerçekliğe ilişkin, fiziksel gerçekliğe ilişkin bilgi anlayışını kurduğu kişi. Bu açıdan çok önemli. Şimdi burada yaygın bir yanlış var literatürde. İşte Kemalettin Farisi İbn Heysem'in kitabı Menazır'ına Tenkih diye bir eser yazmış. tenkih Menazır ve onu yeniden güncellemiş. Bu doğru değil esas itibariyle. Hocam Kemalettin Farisi İbn Heysem'in Şarihi. Şarihi gibi gösteriliyor. Tenkih bir tür şer gibi tabi. Ama bu doğru değil. Şimdi tabi arada Kutputti Şirazi var. Kutbuddin Şirazi biliyorsun e, bahsetmiştik ondan. Merak'a matematik Aslında noktasında. Evet. Tuğsi'nin talebesi. E, Erkan'ı Fıttıb Şarihi. Değil mi? Çok entesan bir adam. İşte Konya'da e, Konevi'nin, Mevlana'nın Ulmevinin yanında sonra Kayseri, Gevel Doktor Sivas'ta Gökmed'de filan anlatmıştık. Devlerden Kut... biri. Kutbuddin Şirazi İbn-i Sebeb-i çalışıyor. Fakat o hem yaşlı olması hem de tıpla ağırlıklı olarak uğraşması nedeniyle bu şeyi görevi öğrencisi Kemâleddin Farisi'ye veriyor. Kemâleddin Farisi'nin opti çalışmaları doğrudan İbn-i Heysem'in bir şerhi değil. Menazır'ın ya yani optiğin şerri, disiplinin şerhi. Eserin değil yani. Ve bunu yaparken de nasıl ki Razi İbn-i şey i̇bn Sina optiğini razı açısından okuduysa Kemâleddin Farisi tersinden bir şey yapıp İbn-i Heysem optiğini İbn-i Sina açısından okur. Eee. Hmm. Az Şimdi işte pozisyonlara. Şimdi bir İbn Sina var, bir İbn Heysem var. Razı geliyor diyor ki ben İbn Heysem'i esas alıp İbn Sina'nın optiğini okuyacağım. Kemalettin Faris diyor ki ben İbn Sina'nın açısından İbn Heysem'i okuyacağım. Dolayısıyla ortaya farklı sorular çıkıyor farklı. Çünkü teorik arka plan bakımından İbn Heysem optiğinin de verdiği çok ilginç şey i̇şte İbn Sina optiğinin verdiği çok ilginç veriler var. Bu veriler Kemalettin Faris'e gök kuşağı gibi fiziksel fenomenlerin açıklamasını, e, açıklamasını doğru açıklamasını mümkün kılıyor. Çünkü i̇bn Sina klasik, bugünkü anlamıyla yani klasik anlamda öyle bir ayrım yok da tam fe işin e, arka planına o metafizik arka planına eğildiği için daha çok işte diyelim ki ışığın kaynakları konusunda çok farklı terminolojisi var. i̇bn Sina çok daha pratik. İşte nedir? E, ışığın Doğrusal yayılımı, e, nedir onun yansıması, kırılımı. kırılması. Zaten e, e, optik kitabı münazir 3 bölüm. Işığın e, doğrusal yayılımı, evet. e, yansı kırılma, yansıma. 3'ün üstü kırılımı, kırılma, yansıma. 7 kitaptır. 3 artı 3 ve artı 1. <gülüyor> Bunları çok sade bir biçimde inceliyor. İbn-i Sinan 5 tane ışık tanımı yaparken i̇bn Sina birinci kaynak ışık, ikinci kaynak ışık diye çok basit bir ayırım yapıyor mesela. Burada İbn Hesem bunu matematiksel kesinliğe varacak bir deneyle ortaya koyuyor ya. Evet. Buna rağmen e, bunun dışındaki <gülüyor> okumalar nasıl hala varlığını söyleyebilir? Şöyle, bir, teorik pozisyonlar, Duhem-Kuayn modern bilim felsefesi, bizim Duhem-Kuayn tezi dediğimiz bir tez var. E, herhangi bir varsayım Yalın kat bir varsayım değildir. Varsayım demetidir. Teori demeti vardır. Sizin o teori demetinden herhangi birini yanlışlamanız tüm teoriyi terk etmenize sebep olmaz. Hatta böyle bir örnek yok. Bunu düğen koy bize gösterdi. Öyle bir şey yok yani. Hmm. Ya hemen terk edelim. Aa, bir deney yaptık. Ee, bu varsayımımızı yanlışladı. Ee pozisyonumuzu terk edelim. Ee, 1600'e kadar pozisyonlar devam eder. Osmanlı optiğinde mesela İbn İsemci pozisyon... İmnesin acil pozisyon ve bunların Razi ve e, Farisi yorumları metinlerde devam eder. Hala. E, Tabi onlar çünkü teorik pozisyonlar. E, o Bir teo toplam var. E, Tabi. En son hmm. sınırlarına kadar bunu nasıl getirebiliriz? Birbirlerinden de etkilenerek, ve birbirlerinden haberdar olarak o teorik pozisyonu son sınırlarına kadar kullanıyorlar. Ya böyle bu çorap gibi çıkartmak değil ki e, benim çünkü her teorik pozisyonun arkasında metafizik bir pozisyon var. E, belirli kabulleriniz var. Siz ondan uzantısı olarak gerçekliği modelliyorsunuz. Bir tanesini yanlışladık diye bırakabilir misiniz? O zaman Kopernik Astronomisi'nin hiç kabul edilmemesi lazım. Kendi döneminde onu destekleyecek e, empirik veriler çok fazla değildi ki. <gülüyor> yani bilim öyle e, yalın kat ilerlemiyor, onu demek istiyorum. Şimdi Kemahattin Farisi'nin bu ee, şeyinden sonra ki bu yaklaşık e, 1200'lerin sonu, 1300'lerin başıdır. Ee, i̇şte Menaga ve Tebriz okulları. Evet. 1319muş onun vefat tarihi de. Faris'inin. Faris'inin. Tabii evet. er, yok. Kemalettin Faris'inin. 1309 şeyden öncedir. Hocasından önce vefat ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de yanlış yazmış olabilirim. Ee, 19 evet. diye. Ee, 1309 ya da 1306 olabilir. Hocasından önce ölüyor çünkü. 1311'dir. Yanlış hatırlamıyorsam. İddialı, iddiacı olmayacağım ee, hocam. Evet. Yani ben bu konularda pek hani iddialı değilim ama okudukça çok Hı. okuduğum için aklımda kalıyor bunlar. Evet, yani. Şimdi e... Paris'i <gülüyor> bir nefes aralığı olsun hocam. Ee, şey de enteresan e, o İbnül Heysem'in e, o tabi ben onu şerh ettiği diye biliyordum ama o e, Orada sadece özneyi optik olarak alıp optik üzerine çalışıp kendisine kadar gelen bilgiyi toplayıp yeni bir model ortaya koymuş. Işığın e, dalga olduğunu yani, <gülüyor> ayırt edecek bir yoruma ulaştığımız yani bir şey var. Bunlar biraz tartışmalı konular. Bir kere ışığı fiziksel bir nesne olarak kabul etmeleri, ışığın hızının varsaymaları ve evet, ışığın evet. çok büyük olduğunu düşünmeleri, ışık e... renk ilişkileri pek çok konu var tabii. İşte İbni ışık anlayışı biraz parçacık gibi gözüküyor. Kemalettin Faresi dalga gibi. Takvi biraz farklı. E, bundan üzerine uzmanların e, konuşacağı şeyler. Şimdi e, <gülüyor> Kemalettin Faresi'nin bu çalışmaları e, ilginçtir. Mesela e, optik optiği sadece e, tenkih, tenkih demek zevaydı temizlemek. Onu daha böyle rafine hale getirmek. Fazlalıklardan hmm. doğru olanı artık kabul göreni öne çıkartmak demek esas itibarla tinki. Ee, sadece bu, bu çok bu da çok önemli bir nokta. Optik biliyorsun neticede ya fiziği mi konusudur ya matematiği mi konusudur klasik dönemekte. Yani Aristotelesçi ilmisi nice çizgide fiziğin bir konusudur. Matematacı gelenekte de matematiğin bir konusudur. Batlamyus'un Öklid'in yazdığı optik kitapları var ama matematiksel bir şey o. Orada evet. fiziksel bir izah yapmıyor yani. Şimdi ee, Kemalettin Farisi ilk defa bunun ders kitabını hazırlıyor. Sadece Tenki kitabı yok ki onun. El-Vesair El diye bir kitabı var. değil. Opt'i, Opti ders kitabına dönüştürüyor. Bu tarihte mi giriyor artık Opt'i tabii, tabii. bir ders? Şey, şeyi yazdıktan sonra, Tenki'yi yazdıktan sonra hocası e, Türkistan'da Kaşgarlı, burada e, Türkistan'lı kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcıları olsun. Amin. E, Kaşgarlı Cemalettin Türkistani. Hatta ona şey denir cemal Türkistan, Türkistan'ın Cemali, Çok büyük bir e, filozof, matematikçi. E, Tebriz'de Kutbuddin Putin Şirazi ile birlikte çalışıyor ve Kemalettin Faris'in hocası Kemalettin Faris'in diyor ki ya bunu yazdığım güzel ama bunu sadece sen, ben okuruz. Şunu bir ders kitabına dönüştür. Ve, e, el Besairun Nazair mi şimdi tam ismini hatırlamıyorum ama bir Besair diye başlıyor bir ders kitabı yazıyor. İki metinde gördünüz mü hocam? Tabii tabii ben ben okudum vesaire. Ee, peki şey iyi anlamak için soruyorum klasik dönemde bir metin yazıyor sonra onu insanlar da okuyacak <gülüyor> diye. Tabii tabii ders kitabına dönüştürüyor. Nasıl ne yapıyor? Sadeleştiriyor. O dönem sadeleştiriyor. Daha örnek ekliyor mu mesela? Mesela gibi? o matematiksel ispatları azaltıyor. Daha hmm. çok sonuçları veriyor, öncülleri vermiyor ve fakat orada yöntemi içeriyor. Onu Mustafa Meval yayınladı. Mustafa Meval de benim yüksek lisans hocamdır şeyde Halep'te. Ben onunla çalıştım. O yayınladı onu. Ben bu metni okudum. Bende var baskısı. Şeyi, yöntemi orada çok net görüyorsun. O tüme varımcı yöntemi. Ondan sonra doğadan gelen verilerle matematik modelleme ilişkisini hmm. itibarat diyorlar deneye. Mesela o tür kavramsallaştırmalı falan çok ilginç. Bununla alakalı İngilizce'de bir doktora tezi yapıldı yakın zamanda. İtibarat diyor deneye. Tabii tabii. Deneye itibar diyorlar. Çünkü hmm. aklı itibarlarla kuruyorsun o. Yani doğayı idrakinde yeniden üretiyorsun o süreçleri. Ve kontrol ediyorsun. Kontrolü deney bunlar. Yönden, yönlendirilmiş kontrol deney. Varsayımını yönlendiriyorsun. Deneyi yönlendiriyor. Kontrol ediyorsun meseleleri. <gülüyor> e, şimdi bu ders kitabı fikri de çok önemli bak. Burada İbni İsem'in... E, İkinci ayağı mesela astronomidir. Astronomisini de yine Merde Sultan e, Sencer'in etrafında bulunan Haraki, Bahattin Haraki e, tepsi, şeyde, e, Muntehal İdrak Adresi'nin de büyük bir teknik astronomi. Sonunda ders kitabı. Biliyorsun ders kitabı e, Sultan Sencer, Harizmi Şahlar döneminde çıkıyor medreselerde okutulmak üzere. Hmm. E, işte ilk Haraki, sonra Şerefettin şerifettin Mesudi, Akabinde Ömer Çağmini falan bir süre bir süresen üretiliyor. Şimdi Haraki astronomi kitaplarının girişinde ilginç bir cümle kullanır. Der ki ben yöntem olarak İbn Heysemi takip edeceğim. Şimdi bak demek ki bu tarihte yani Har şeyin ölümünden yaklaşık 60-70 yıl sonra İbn Heysem yöntemi diye bir şey var. Bunu zaten e, şeyde, e, Fahrettin Razi'de daha geç tarihte görüyoruz ama ondan önce de Haraki'de görüyoruz. Çok erken hatta. Erken tabi. Ve Haraki'de büyük ihtimalle Gazali'nin öğrencisi ya da öğrencisinin öğrencisi. Çok net değil. Şimdi burada Haraki e, İbn-i Hessem yöntemi derken ne kastediyor? Bak bu çok önemli bir şey. Fiziksel astronomi. İ, yani matematiksel bir astronomi yapmak değil. Fiziksel astronomiden el heyyetül mücesseme. Ne demek ele hayet ül ee, Evreni... ...üç boyutlu kabul ederek astronomi modellerini oluşturmak. Ve onla, o modellerin... ...fiziksel gerçekliğe... ...mütekabil... E, ...tekabul etmesi, onunla karşılık gelmesi. Bir temsil olmaması. Tamam. Ya da insan zihninde kurulmuş saf bir tasavvur olmaması. Onu gerçekten temsil etmesi. Yani senin modelinde... Bir daire varsa, fizik gerçekten gezegen ya da yıldız neyse o şekilde dönüyor olması. Onun fiziksel bir gerçekliğinin olması lazım. Hareketin kastettiği bu. Ve bunu belirlemem lazım. Ve bunu girişte çok net bir pozisyon olarak ortaya koyuyor. Daha sonra bu eserini tepsile diye ders kitabına çifti dönüşüyor. Dolayısıyla o dönemde üst seviyeli metinlerin... ...belirli bir kesim etrafında mütedavil olduğu için bunu ders kitabına çeviriyor. Ve aynı şekilde Kemalettin Farisi mesela... E, ...Orhan Gazi'ye sunulan... ...Kayseri'nin, Davut'un Kayseri'nin ismi ediliyor ama çok net değil. E, İtaf-ı Süleyman-ı fiat Orhani'de de mesela optik bölümü var. Artık optik... E, ...El de giriyor ve... E, ...büyük ihtimalle Tebriz'den geliyor bu. Şimdi... ...bundan sonra bu yayılıyor. Bak... Bunlara girmeyelim. Konumuz çünkü Batı'yı da konuşacağız. E, Semerkant'ta Ali Kuşçu, evet. Fethullah Şirvani, Ali Kuşçu'nun torunu Kutbuddin Muhammed. Burada Mehmet Arkan'ı analım. Çünkü o Kutbuddin Muhammed'in kitabını e, kardeşi Birim Çelebi'ye nispet ederek biliyorduk hepimiz. Onu düzeltti. E, onu almış olalım. Ve Takyüttün Rasit. Takyüttün Rasit tüm bu işlerin en son rafine hali. Şimdi e, <gülüyor> bu İslam dünyasındaki serençama, sadece astronomi optikten bahsediyorum. Mesela hareket teorisi, ondan sonra mekan, oraya, oraya mekan teorisi. Çok Bunlara girmiyorum. Bunlar şu anda şey. Ha, değil. Yani girebiliriz. Şimdi de. Batı'ya gireceğiz. Takiyyetini orada bir yere eklemek üzere söylüyorum. E, 1580 ler yani e, ortası. Bu şeyin e, izleyin e, son halkası, son büyük halkası. Mı? Son büyük halkası yani ondan sonra ufak tefek şeyler var. Hı. Çünkü zaten. Klasik sistemde açılımın tanıdığı balon gibi yani. Bin yıl yaşasan aynı şeyleri yaparsın. O sistemin değişmesi hmm. lazım. Kavramsal şemalarının, önermelerinin, metafizik e, zeminin değişmesi lazım artık. Öyle kolay bir iş değil o. Çünkü ee, paradigmaların da bir açılışı var. Balon gibi şişiyor, şişiyor, şişiyor bitiyor bir şeyden sonra. Kendi içine çökmesi lazım ya da dışarıdan. Eyvallah. Şimdi hocam yine ara geldi. İki dakikamız var. O iki dakikada da şunu e, sormak isterim. E, burasını netleştirelim diye. E, Newton da var ya burada hani bir, bir başka oraya. dev olarak. Oraya geleceğim. Yine bu izleyin devamında e, yer alıyor. Tabi tabi. Yani 1500lerde takip Şimdi Newton'u özellikle koydum ben. Newton'dan itibaren artık biz klasik optiği e, tarihe dönüştürüyoruz. Hmm. Newton'a kadar gelen süreci ben 2 dönemde sana biraz anlatalım. Ben hangi açılardan etkili olduğunu söyleyelim. Newton artık yani mesela Newton'un Optik kitabını okumaya başladığında da e, Aristoteles'in, Batlamyus'un, e, Oklides e, Efendim, Oklides'in, Kindi'nin, Efendim, İbn Hayyim'in, Kemal Timfarızın Optik'ini artık okumana gerek yok. Son e, yani Orada yeni bir şey çıkıyor orada, yeni hmm. bir Optik çıkıyor. ya yani elbette oradaki tespitlerin e, uçsuz ip, şeyler iplikleri gidiyor ama artık yeni bir yaklaşım var orada. Renk teorisi değişiyor, ışık. ...şey değişiyor falan. Hı hı. E, o şeyler, geçmişteki yapılar... ...orada yediriliyor. Fakat büyük ölçekte bağımsız yeni bir... E, ...optik geleneği başlatıyor. Mesela Descartes için bunu söyleyemeyiz, Kepler için bunu söyleyemeyiz... Fermat için söyleyemeyiz, bundan bahsedeceğiz. Optik bağlamında. Tabii. Onlar İbn-i Eysen'in devamı. Hı ya da tabii Kemalettin farisi çok bilmiyor İbn Neşem'e devam olmak ama niyetim burada bambaşka tabii, bir yeni bir yeni bir tabii, tabii. temsil ediyor çünkü... mi acaba diye şeyi soracaktım da <gülüyor> Kemalettin farisi'nin kendisine kadar gelen birikimi toplayıp yeniden e, ortaya koyması Newton'un yaptığına benzeştirme mi yok, Benzeşmez. Newton, yok hayır Newton yeni bir fizik kuruluyor çünkü hareket İbn herkesi... gibi yep yeni bir e, şeyli de ortada evet, desen evet, var artık evet, Newton'da evet, tabi kesinlikle hmm. kesinlikle o açıdan o şekilde düşünlemez o bu sadece optik için değil canım. Fizik için de aynı şey. Yani prinsip artık yepyeni bir metin. sistem. Tabii yepyeni hmm. bir metin. Tüm metinleri aşan artık oradan hareket ederek yola çıkabilirsin. Oradan hareket ederek yola çıkmak için geçmişe bakman gerekmiyor. Tarih bilgisi. Evet. Tam tarih Parti onlar dediğiniz paris, gibi tarih parselleşiyorlar diyor. onlar artık. Tabii. Hmm. Bu, bu dönem. Ama bunların hepsi 1700'lerden. Yani 1687'dir şey. Prinsipa optik daha sonradır. Optik 1700'ün başlarındadır. Hmm. Newton optiği. Onu da yayınlamaktan korktuğu söyleniyor. Yani garip bir adam yani davranışları bakımından. Biraz Prinsipa konuşmuş. da çok farklı bir şekilde yayınlanıyor. Yani oradaki hikayeler çok ilginçtir. Bu dehaların böyle garip adetleri Orada vardı. şeyi soracaktım hocam. Prinsipa'yı galiba latince yazıyor. Hani araya gelelim diye söylüyorum. Şeyi, Opti'yi İngilizce yazıyor diye bir şey. Ee... Ben orada şimdi şüpheye düşürdüm beni. Bakmam lazım. Yani İngilizce yazdığını zannetmiyorum o değil. Yani, Bakmak lazım. Böyle metin okudun tabii de ne şimdi, kadar... Şimdi e, yok. Hafızamda yok o. Hı. Ona bakmam lazım. Ee, <gülüyor> ama tabii şeye Nift'in'e gelinceye kadar büyük bir arka plan bilgisi var şeyde. Pat diye gelmiyor. Tabii tabii. Yani Nift'in o masaya koyduğu kitapları düşünürsen Bayağı kitap varması masada yani. Hmm. İbn-i masasında Aristoteles var. E, Batlamyus Oklides var. Evet. Işte Kindi var. Bir, yani 5-6 kitap. 10 tane maksimum. Ama e, şeyin Niyetinin masası, masası çok dolu yani. Hmm. Tüm onları müteala edecek. Kendi fiziksel e, yöntemine göre onlara değerlendirecek. Ve e, prizma deneyiyle yeni bir Hmm. optik kuracak, öyle kolay iş Dönüşte, değil. Dönüşte bu Newton ya hareket yasaları diye bildiğimiz e, yasalarla da İb İbni Heysem'in e, şeyi var, özellikle hani bir ve ikinci yasa yok, tanında yok. izleri İbni Heysem'de yakalanıyor. bulunuyor. yok onlar öyle... E, yoruma dayalı bir şey yapmayalım yok, diyorsunuz. Değil, yok yok. Eyvallah. O zaman hocam burada gene bir evet. ara e, virgül atalım, e, aradan sonra Evet. Artık Batı'ya da gelerek inşallah toparlamaya evet, çalışalım. Evet. Kısa bir ara aradan sonra buradayız. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde artık son bölümde. Son soruların peşindeyiz. Yeni bilimin köklerini konuşuyoruz. İbni Heysem'in ortaya koyduğu yöntem. Yöntem. O bilim yeni bilim yöntemini epey bir girişini yaptık. Biraz Batıya taşan kısmını da belki burada yani şöyle, ele alacağız. Nasıl <gülüyor> yapacağız? Önce yöntemini da, çizerek. Önce bu hani klasik şeyi vereyim, ondan sonra yöntem açısından ne etki yapmış, onu söyleyelim. Şimdi e, çok erken bir tarihte çevriliyor. Yani, Latince. Latince. İşte Francis Bacon'ın e, biraz önce de bahsettik. İbn Hayyim'in Optini kullandığı ve oradan hareket ederek Aristotelesçi bilimin bazı iddialarını deneysel denetlemeye tabi tuttuğunu biliyoruz. Deney yapıyor yani. Acaba bunlar doğru mu değil mi diye. İbn Hayyim'in deney fikrini kullanan... tabi İbn Hayyim'in Optinden alıyor. Tamam. Ondan sonra e, Vitolo diye bir e, kişi var. ya yani onları tek tek giymiyim. Önce bu büyük ihtimal Endülüs'ten gidiyor olabilir çünkü Endülüs'e gitmiş deseni. E, İngiltere'de bu nominalistlerin ve İngiliz empirizminin zemininde İbni İslam'ın bu fikriyatı var. Zaten 1500'lerin, <gülüyor> 1570'lerde yanlış hatırlıyorum, 90'larda İtalya'da basılıyor eser İbni İslam'ın eseri. Ee, Tabii basılıyor. 1200'ler değil mi hocam? Aynen, onlar çivri, basılma, matbaanın icandı eser basılıyor bir de. Basılınca da dolaşma sokuyor. Daha Galile'ler, Kepler'ler falan ortaya çıkmadan eser basılmış. Dolaşın. Hocam şimdi akışı bölmeyeyim diyorum, girmeyeyim diyorum ama hmm. yine kitab menazir bağlamında söyleyeyim. Ee, onun e, tam bir neşrinin olmadığını şöyle, konuştuk ya da. Tabii yarada. tabii şöyle, 7 kitap, 3 kitabı Abdülhamit Sabrı Allah rahmet eylesin yayınladı. Diğer 4 kitap duruyor. Bizim e, Bilim Tarihi Enstitüsü'nün bir projesi olarak e, masada. Onun e, optik içeriğine, teknik içeriğine çünkü o öyle kolay e, neşredilecek bir şey değil. Yani i̇yi optik bilmeniz lazım, o dönemin dilini çok iyi bilmeniz lazım. Böyle yazmadan tercüme edecek bir şey değil çünkü tek nüssası var. Hmm. E, parça parça diğer nüssalara Fatih in sayesinde geliyor biliyorsun. Fatih nüssasıdır. Bizdeki e, tabi tabi. E, onu e, Sena Aydın hoca e, şeyini yapacak, edisyon krediyini, Türkçe tercümesini, tüm metni değil tabii mi? ve deneylerinin de. Ee, yine Taha Hoca ile birlikte e, o dönemin kendi verdiği e, şey betimlemelere uygun olarak üreteceğiz. Eyvallah tabii en tabii, azından güzel bir haber. Bunu yapacağız. E, dediğim gibi kolay bir iş değil. Ben ablami sabrayla e, o ihtiyar şeyini e, öldükten sonra ailesiyle görüştüm. E, bizden bunu tamamlamamızı istediler. Ama sonra bunun arkası gelmedi. Yani metnin e, diğer kalan kısmını Sabra çalışmış rahmetli ama vefa etmedi. Çünkü biraz titiz bir adam ve bunun İngilizce tercümesini de e, kısmen yapmış. Onun da bizim tarafımızdan bizim derken yani bizim ekip tarafından benim yapacağım bir iş değil. Benim uzmanlık alanım değil o. E, talep ettiler bizden. Öğrencisi Cemil Recep bana bunları yazdı. Fakat öyle kaldı o. Şimdi biz enstitüyle birlikte bunları tekrar canlandıracağız. Bunu hmm. söylemiş olayım. Şimdi e, bu ilk İngiliz e, empiristlerinin <gülüyor> akabinde 1572'de İtalya'da basılıyor ve akabinde tekrar o yeni bilimin ya yani Nova Scientia'nın yeşerdiği bağlamda ortaya çıkıyor. İşte Fermat, Fermat meşhur matematikçi. Onun sonra e, Descartes, e, bunları kullanıyor. E, Kepler hepsi neyse opti'nin bir tür devamıdır. Şimdi burada bir hikaye anlatayım sana. Daha önce nerede anlattım bilmiyorum. Burada değil de başka yerde anlatmış olabilirim. Golius'tan bahsetmiştim hatırlarsan Descartes geçen hafta Arismi anlatırken. Golius ilk oryantalistlerden demiştik evet. Arapça, Latince sözlük hazırlıyor Fergane'ci. Şimdi Golius İstanbul'a geldiği zaman yazdığı mektuplar günümüze geldi. Latince. Ben bunları çevirdim Türkçeye. Ee, yine bir aksilik olmazsa Sena Hoca bununla ilgili bir makale hazırlıyor. Gullius'un yazdığı mektupları okuduğumuz zaman e, Huggins'ın babasına, o zaman Hollanda'da devlet adamı bu, bu meşhur e, <gülüyor> fizikçi Huggins'ın babası, o da ilginç bir şeyden bahsediyor. Diyor ki İstanbul'da diyor bir süre önce vefat eden Taküittin adlı bir alimden bahsediyorlar. ...bunun bir optik kitabı var, bunun peşindeyim. Fakat diyor, burada çok şeyler diyor. E, ketunlar eseri bana vermiyorlar diyor. Tarih kaç <gülüyor> mektubun tarihi? 1600'lerin başı. E, yani Descartes'ler falan daha henüz yaşıyor. Hatta yaşıyor derken bayağı gençler. Hmm. 1610'lar falan zannediyorum. E, ve diyor, ben bunun peşindeyim. E, biliyorsun, Gollius'un kitapları... ...Layden'da e, büyük ihtimalle ailesiyle... Büyük para verip alıyor bunları. Ee, optik kitabı dahil. Bunu nereden biliyoruz? Hem Huygens'ın hem de Descartes'ın verdiği örnekler, bazı örnekler Tefkütü'n eserinden birebir alıntı. Tabi tabi hmm. birebir alıntı. Atıf yani. yok. Ha? Atıf yok Yok ne atıf? Zaten atıf yapsa yayınlatamaz ki o dönemde. Bir Türkiye atıf yapacaksın bir Osmanlı'ya. Doğru. Mümkün mü o yani? Dolayısıyla o bağlantıları da kurmamız gerekiyor. Dediğim gibi bu bir yorum değil, mektup var elimizde. iki tane. Bunlar ben tercüme ettirttim. Ee, Osman Faruk Akyuluca... ...lütfetti, tercüme etti. Biraz daha tabii üzerine çalışmak lazım. O dönemin Latinçesi biraz farklı çünkü. Ee, biraz Fransızca'ya benzediğini söyledi bana. <gülüyor> o dönemde hmm. bir Ömer Faruk Akyuluca... ...Osman Faruk Akyuluca affedersin. Ee, şimdi onu biraz daha böyle o dönemin... Ee, dilinde iyi bilen bir arkadaşla onu biraz daha çalışacağız. Mektup nereden hocam önümüze? Bana mı soruyorsun bunu? Yani şey, bunu şey mektup kitap olsa gene bir, bir, bir yere Hayır, koyacağım. mektupları 3-4 cilt yayınlandı. Ben onları analiz ederken, araştırırken bir şeyin peşindeydim o zaman. Ee, o şekilde buldum. Şimdi dolayısıyla şeyin, Gollius'un şeyleri, hmm. e, mektupları ve diğer e, unsurlar bize e, 16. yüzyılın Sonu 17. yüzyıl başında İbn optiği ve onun devamı olan metinlerin e, Avrupa'daki yeni bilimi kuran insanların masası dolduğunu gösteriyor. O verileri kullanıyorlar çünkü. Hocam siz yine kesme pahasına çok özür diliyorum. Bu Takiyüddin'in metninin adam peşindeymiş ya Galihüsîn babası. Tabii ismini veriyor ya. Heh. Ha. O metin yayınlandı mı? Hangi metin? O, o peşinde olduğu metin. E, onu Hüseyin Gazi Top Demir çalıştı. E, önce Türk Tarih Kurumu'dan zannediyorum, şimdi türbeden yayınlandı. Ee, Şeyin takikli? E, Üslü değil herhalde. Yok, takikli değil. Hmm. Bir nüshası var arkada, tercümesi ve değerlendirmesi var. Hmm. Ama onu <gülüyor> daha farklı makalleri de var zannediyorum Üslü Necem Evet. şimdi e, bu senecem sadece optik konusunda ama. Şimdi ne geçti şeye? Bir kere empirizm geçti. Empirizm yani doğanın e, sürekli gözlemlenmesi. Deneyim. Deney fikri geçti. Bunları uzun uzun. Hatırlarsam burada bir resim göstermiştim. E, Galile'nin elinde teleskop. Evet. Bir kitap kapağı. Al, sensus yazıyor. Öbür tarafta da e, İbn-i İsem, e, matematik kitabı rasyo yazıyor. Evet. Sensuz rasyo. Hatırladın mı? Hissi, Atli orada bu var bu bir kere. Şimdi ikincisi e, tümden gelin ve tüme varın meselesi İbn eisem radikal bir tüme varancıdır ve empiristtir. Şeyde e, kitabın menazırda e, tümel önermelerin oluşması zaten İbn eisem'de tümel kavramı yok zaten. O İbn Sinacı kavramları kullanmaz. Vücut e, mevcut e, ...mahiyet, onları kullanmaz. Çünkü o, o, o mantıksan düşünmüyor o konuları yani. <gülüyor> Tümer kavramların şey, önermelerimiz var bizim. Bunları biz e, aklın doğruları gibi kabul ederiz değil mi? Vedihi olarak bakıyoruz. Mesela ne derim? Parça bütünden küçüktür. Evet. İbn-i Sem diyor ki... ...bunların hepsi empirik verilerle elde edilir diyor. Deneyim yoluyla gelir bunlar. Sadece bağlantıları değil, kavramların kendileri de... Mesela büyüklük kavramına sahip olacaksın diyor. Küçüklük kavramına sahip, parça kavramına. Den büyüktür, den küçüktür kavramlar bunlar deneyim yoluyla elde edilir. Sonra apaçık olarak zihinde e, inşa edildikten sonra biz sanki bunlar hep zihnimizde varmış, zihnimizin doğasından kaynaklanmıyormuşuz gibi bakarız diyor. Radikal, köktenci bir empirist adam. Hiç insanın şöyle yani insanın Türkçe söyleyeyim. insanın ilk doğuşunda aklı boştur diyor. Zihni boştur. on ankulli şey. Her şeyden boştur. Sadece zihnin kendisi vardır. Potansiyelleri vardır. Dış dünya ile temas süreç içerisinde. Çünkü bebek anne kanından itibaren temas halinde. Sonra doğuyor, büyüyor. Belirli kültür içerisinde o verileri alıp oradan kültürün ona öğrettiği ve kendi alımladığı e, e, süreç sonucunda bazı genel ifadelere varıyor. Sonra bu genel ifadelerden hareket ederek tekil nesneleri bu tekil ifadelerin altına atıyor diyor. Bu şey, bunu biliyoruz. Ya bunu biliyoruz işte. İbn Sen bunu söylüyor. Hmm. <gülüyor> Şimdi bak, ben sana bir şey okuyayım. Yine kitabın Menazinin girişinde e, kendi yöntemini anlatırken diyor ki benzer biçimde. Araştırma yöntemlerinin farklı olması açısından araştırılan konuya da farklılık arzu olur. Yöntemin farklıysa konuyu farklı anlarsın diyor. Araştırma yöntemi tahkik edilir ve nazari düşünce derinden gözden geçirilirse ittifak ortaya çıkar hilal son bulur. Yani farklılıklar yöntemden ortaya çıktığı için kavga yöntemlerin bize verdiği teorik cümleler üzerinden yapılıyor. Halbuki biz gerçekliğe geri gidersek Hmm. Ayrılıkların, itirafların, yöntemlerin kaynaklarının tespit edip meseleyi çözeriz diyor. Çünkü demin de dediği gibi hakikat tek. Peki bunu nasıl yapacaksın diyor. Öyle diyor konunun ilkeleri ve öncülleri üzerine düşünmekle işe koyulalım. Çünkü biz bir şeye ne demiştik hatırlarsan... Popper'ın bir cümlesini araştırın diyor değil mi? Hatırla bir doktora dersinde. öğrenci diyor ki neyi? Hani öyle ezberi araştırılmaz. Konunu bir araştırmak için senin bir yöntemin olması lazım, bir varsayımın olması lazım. Konunun ilkeleri ve öncüleri üzerine düşünmekle işe koyulalım. Önce böyle. Sonra var olanların tüma varımla araştırılmasıyla başlayalım diyor. İstikrar kelimesini okur. Ne demek istikrar? Kıraat kelimesi oradan gelir. Toplamak demek. Biz okumayı nasıl yaparız? Harfleri toplarız hece, heceleri toplarız kelime, kelimeleri toplarız cümle, cümleleri toplarız paragraf, paragrafları toplarız kitap oluşur. Onun için kıraat denmiştir ona. İstikrar da budur. Tekilleri incelersin, Yani burada dikkat edecek bir şey var, çok entesan bir şey söylüyor. Tekillikleri toparlar, şey inceler, oranlar arasındaki ilişkileri kurar, genel bir kurara vararsın, varırsın, bu genel kural ne zaman geçerli olur? Bir tekil olayı, o genel kuraldan hareket ederek bir tekil olayı öngörmen lazım. Yani bir kural kurdun, hiçbir şeye yaramıyor. Fiziksel gerçeklik hakkında sana bir öngörü veremiyorsa o kuralın bir anlamı yok. Yani şöyle diyelim, sen güneş tutulmasını rasat ettin, oradan bir genel önerme çıkarttın, bir model çıkarttın. Bu şu demektir, e, bir yıl sonra ya da iki yıl sonra aynı şartlarda tekrar güneş tutulacak. Onu hesaplaman lazım anlamda. Yani herhangi bir genel kuralın e, e, bu yöntem içerisinde anlamlı olabilmesi için Fiziksel gerçeklikte benzer bir tekil olayın yakalaması lazım. Yoksa çalışmaz. Tümevarımla araştırmasıyla başlayalım. Görülenlerin ahvalini derinden araştıralım. Tikellerin özelliklerini araştıralım. Tek tek olayları araştıralım. Yine tümevarımla görme esnasında göze hassa olan şeyleri, değişmeyen sürekli şeyleri, görme keyfiyetinden şahibeli olmayan apaçık olanları alalım. Yani biz bunu nesneyin her şeyini almayacağız. Ayıklayacağız bu nesneyi. Burada değişenler var, ikinci nitelikler var, birinci nitelikler var, bunları araştıracağız diyor. Sonra araştırma ve karşılaştırmada, yani ölçmede, öncülleri eleştirerek ve sonuçlar konusunda tetikte kalarak, tereddüt içinde, adım adım ve düzen içinde ilerleyeceğiz. Sıçlamak yok. Adım adım, adım, yavaş yavaş. Ve sürekli geriye döneceksin diyor. Aç şeyin, Descartes'in yöntemi üzerine konuşmayı aynı cümleleriyle okuyor. Evet. <gülüyor> Tüme varımla, yine bak üçüncü kez, tüme elde ettiğimiz ve derinden incelediğimiz her şeyde amacımız adaleti icra olsun. Öyle kendimizi işin içine katmayalım. Ver mı? Hevamıza boyun eğmek değil. Senin felsefi görüşlerin var. Senin dini görüşlerin var. İdeolojik, politik görüşlerin var. Bunları işin içine katma diyor. Tüme varım seni nereye götürüyor? Ona boyun, Ona boyuna ediyor. Fark ettiğimiz her şeyi araştıralım. Ve herhangi bir görüşe meyletmek, meyletmek sizin doğruyu talep edelim. Ben İbn-i Sinacıyım. Ben şu, şu gör değil yani. Ne söylüyorsun? Umulur ki bu yöntemle gönle su serpen Hakk'a erişiriz. Ee, İbn-i hep hak ve hakikat kelimelerini kullanır. Başka bir kelime kullanmaz. Vücut, mevcut, e, sıdk falan onları kullanmaz. Hak ve hakikat. Kesin bilginin ortaya çıktığı amaca... Yavaş ve ağır adımlarla varırız. Eleştiri ve kaygı ile hakikate ulaşırız. Sürekli eleştiri ve sürekli kaygı, tereddüt hali. Hakikatle ayrılık ortadan kalkar ve şüphe maddeleri yok olur. Tüm bunlara karşı biz de insan doğasındaki beşeri bulanıklardan biri değiliz. Yani sen de bana fazla güvenme diyor. Zaten öyle bir kişi var, metni var okumadım onu. E, metni okurken diyor herkes hasım gözüyle bakacaksın diyor öyle hmm. e, o hatta bir metinde diyor ki bir bilim adamını eleştirirken bu konudaki adamın tavrı diyor e, bir hadis aliminin, muhadisin Hazreti Peygamber'in hadislerinin ilişkisine benziyor diyor. Ya, Hazreti Peygamber hadislerini rivayet edersin. Ama bir alim diyor başka bir bilim adamının bir konudaki söylediklerini rivayet edemez diyor. Onları denetlemen lazım. Doğru mu söylüyor bu adam? Aristoteles söyledi diye bir şey doğru olamaz. Battamış söyledi diye i̇bn Sina Sinan diye bir şey olamaz diyor. Bu rivayet işi değildir. Bilim Gerçeklik hakkında konuşmak bir rivayetçi değildir, bir araştırma, bir denetleme işidir diyor. Biz de diyor aynı hata yaparız. Ancak sahip olduğumuz tüm insani gücümüzle çalışırız ve tüm işlerde yalnızca Allah'tan yardım dileriz. Yani sen e, şu bardak sen seviyorsun bu bardak hakkında konuş. Bardak hakkında e, belirli bir yöntem dahilinde tüm evrımda ben bilgimi elde ettim, genellememi yaptım. Ben de insanım diyor yani. Nihayetinde bunun mutlak Önemi bunun hakkında kuramam. Yöntem bağımlılık dediğimiz bu. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> saydınız hocam bilimsel yöntemin yasaları üst başlığıyla var, koysak. Evet, var. Tabii tabii ben bununla ilgili bir tez yaptırdım e, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde. İbn Heysem'den hareketle. Evet evet Zeynep e, arkadaşımız şu anda Amerika'da e, doktora tezi yapıyor, hazırlıyor. E, orada e, İbn Heysemi bilimsel yöntemi eee Kitabü Menazir örneğinde eee Tabi master tezi tabi o, o birikimle yapıldı. Fena değil. Gerçi yurt dışında pek çok çalışma var İbn-i yöntemi konusunda. İşte Kronbi bunu diyor zaten. yani Özellikle dedim ya o dühenci sürekli tezi içerisinde modern bilimi anlatan e, Avrupalı Amerikalı bilim tarihçileri bu dediğin biraz önce senin heyecanla söylediğin şeyi söylüyorlar. Yani erken tarihli bir e, fiziksel gerçekliğin e, tüme varımsal e, bilme metodolojisinin ilkelerini koyuyor aslında İmne ise. Hmm. Ve bunlar e, hakikaten 17. yüzyıldaki o e, yeni bilimin kökleri diyoruz ya, burada çok ciddi bir rol, aynı isim olarak çünkü zikrediyorlar. Sadece fikirlerini değil isim olarak da zikrediyorlar. Ve burada e, son şeyde belki matematikleştirme yani o sensus rasyo ilişkisindeki e, gelen verileri Matematik modellemeye tabi tutma. Şimdi burada son bir şey söyleyeyim. İmne İsem çalışmalarında e, birkaç sıçrama yapıyor. Bir mekan anlayışını değiştiriyor. Bu uzun bir konu. Ne Aristotelesçi İmni mekan anlayışını kabul ediyor, ne Platoncu mekan anlayışını kabul ediyor. iki büyük mekan anlayışını yeni bir mekan anlayışı geliştiriyor. Risale mekan diye de bunu yazıyor. E, Fahrettin Razi e, ve e, Abdülhatif El Bağdadi dönemin meşhur filozofları buna eleştiri yazıyorlar. Fakat bundan daha ilginç olanı şu, İbn-i İsem bence ya ömrü buna yetmedi ya da yakaladığı şey çok tehlikeli bir şey olabilir. Ve kendinden sonra da Ömer Hayyam gibi bir dahinin bile ağır eleştirdiği bir yere geldi. İbn-i İsem şunu fark etti. Biz niye fiziksel gerçekliği analiz ederken hareket içerisinde bir evleni betimlemiyoruz da hareketi dışarıda tutuyoruz? Hatırlarsan ne dedik? Yeni bilimler özelliklerinden bir tanesi. Çünkü klasik bilim ne yapardı? Hareketi çekip alırdı. Geriye kanalı bilmeye çalışırdı. Evet. İbn-i diyor ki bunu böyle yapmasak ve çok ilginç bir şey yapıyor. Hareketi görmetliğe dahil ediyor ve bizim integral, mantıksal integral dediğimiz bir integral türü geliştiriyor. Fakat bunun çok az örneği var. Mesela diyelim ki bir koniyi çeviriyor. O çevirirken oluşturduğu hacmi hesaplamaya çalışıyor. Yani cismin kendisini sabit olarak değil hareket halindeyken oluşturduğu yeni durumu e, tabii teknik bir şey beni de aşar. E, bunun benzer bir örneği e, Arşimet'te tekil olarak mevcut. Sabit bin Kurneli'de mevcut bir bunun da böyle bir şeyi var. Fakat İbn-i bunu fiziği tüm fiziksel gerçekliği biz e, hareketin e, içinde nasıl idrak edebiliriz şeyine varmış. Fakat çok şey, yepyeni bir şey bu. Ya Ömer Ayyam hakikaten tarihin gördüğü istisnai adamlardan biri Ömer Ayyam bunu İbn Eysel'e hakaret ederek eleştiriyor. Hakaret ediyor ama yani burada söylenmeyecek bir cümlesi var. Ya senin gibi büyük bir adam muhatayı nasıl işlerdir ya? Böyle bir şey olabilir bu mi? Bu ilk mi peki hocam? Toplam tabloda bu yorum daha mi? öncesinde var, var ama İbni Eysel sisteminin bütününün sonucunda buna vardığı için Tekir çok, bir şey değil. Çok istisnai bir şey yani. Hmm. Ve bunun uygulamalarını gösteriyor bize. Fakat dediğim gibi... ...çok e, aşan bir şey... ...takip edilmiyor. Hmm. Ömer Hayyem kapıyı kapatıyor. Çok büyük otel. şu. Şey Ömer Hayyem? Yani, ha, yani Ömer Hayyem bu yani. Kapıyı kapatıyor. <gülüyor> o açıdan bu öyle kalıyor... E, ...güdük bir şekilde. E, daha sonra e, biliyorsun... ...modern dönemde bu... ...ipte yakalanıyor oradan hareket ederek e, pek çok e, nedir üretimde bulunuyor. Bu da ilginç bir şey. İbn Meysel'in bunun dışında oklit dişi dışı geometriler konusunda çalışmaları var. E, aksiyomatik sistem konusunda çalışmaları var. Yani matematiğin e, hem teorik zemini hem de e, bazı önemli teoremleri konusunda da çok ciddi üretimleri var ki bunları Ömer Ayyan... Sonra bahsettiğim Tusi metinlerini de inceliyor. Velüt bir yazar. Tabi tabii çok, çok metni metinli, var. Evet, çok. Bu anlamda hani. Ama hepsi büyük ölçekli metinler değil. Bazıları risale, harice, makale şeklinde. Magnum opus diyebileceğimiz metne kitabül menazir. Evet, evet. kitabı Ya da konu bağlamında değişir mi? Bu? Tabii yok. Kitabül menazir henüz netleşemeyen heyetül alem ki bu Batıya da çok etki yapıyor Latincilik. Netleşemeyenden yani. ona ait olup olmadığı bağlamında. Evet mı yok? orada bir şüphe var. Hmm. Ee, özellikle bu ikinci imle ise miksinden sonra. Ee, ama dediğin gibi büyük eseri şey tabii hmm. kitabımızı anlattılar. Yani. Hmm. <gülüyor> Şeyli <gülüyor> evli hocam onu soracaktım İzine de as geldiniz mi ya da o açtan baktınız mı şimdi ışıkla ilgili e, ortaya koyduğu e, ne diyeyim? reddedilemez model. Hmm. E, Kendisine kadar gelen dünyanın var kabullerini yıktı. Ya şöyle İbn-i şunu diyor. Biz fiziksel bir olayla uğraşıyoruz kardeşim. Ve uğraşan da biziz. Dolayısıyla İbn-i ilk önce şunu diyor. İnsanın görme yetisinin bir analizini yapmamız lazım. Nasıl yürüyoruz biz? Onun için bir teşrik yapıyoruz. Yani kendisine kadar gelen, işte Galenci, İblisina'cı, Sina'yı İblis çok bilmezler. E, göz anatomisini yeniden ele alıp, Gözün görme mekanizmalarını anatomik ve fizyolojik olarak baz ediyor. Sonra ışık fiziksel bir hadisedir. Ona mistik bir yüklemede bulunmuyor. Fiziksel bir hadisedir, cisimseldir, maddidir. Onun bir hızı vardır ve onun e, evrende bulunan en hızlı hareket eden cisim olduğunda farkında. E, sadece kitabın menazasında değil, ışık üzerine bağımsız isaneleri de var. Işığa kafayı takmış vaziyette yani. Buralar hocam çok büyüleyici evet, ya. Tabii. Ve bu yani da fiziksel... hızıyla ilgili yaptıkları yorumlar mesela çok evet, erken tarihli. Tabii. Ve bu da fiziksel bir hadise. Şimdi bizim meselemiz anatomik, fizyolojik, fiziksel bir yapı. Ee, İnceleceğimiz mesele fiziksel, fiziksel bir yapı. E şimdi geriye ne kaldı? Akıl. Neticede idrak mekanizmaları. Çok enteresan bir idrak sistemi geliştiriyor. bunu ne Aristotelesçi, ne i̇bn Sinacı, ne Kelamcı. Çok farklı. Ve buradan gelen yani o görme mekanizmalarına gelen verilerin zihinde modellemesini yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç o dışarıdan böyle bir unsur katmıyor içerisinde. Verilerin etrafında insan idrakinin imkanlarını kullanarak bir şey oluşturuyor. Yani renk araştırmasını da bu şekilde yapıyor. Dolayısıyla incelediği meselenin sadece kendisini değil, onu inceleyen insanın da imkanlarının analizinin yapılması gerektiğini. Düşünüyor. Tıbba, tıbbi anatomi ve teşriğe çok önem veriyor. Nitekim kitab menaze girişi göz anatomisiyle ve fizyolojisiyle başlar. Gören biziz çünkü yani. Görme mekanizmalarımız var. Fakat gören göz değil de en nihayetinde. Göz aracı o görme olayını, mesela zi, şeyin gözün ters gördüğünü ve aklın onu düzelttiğinin farkında. Tabii. İşte buralar. Aklına sonra müdahale ediyor. Bunda yine çok e, müthiş çalışmalar var tabii yabancı dillerde, İngilizce. Hmm. Çalışmalar var. İbn Hesam bağlamında tabii bu evet. o kadar erken tarihte bunları üzerine e, tespitlere gidebilmesi e, tuhaf. Heyseme ilişkin gene bir soru hocam. Şimdi zaman zaman burada büyük dev isimlerin tuhaf taraflarıyla ilgili de. Vahisler açıldı, konuştuk. Evet. Şimdi burada e, ele aldığı meselede mistik e, şeylerden arındırıyor, e, çok akılla, makul olanı yakalamaya çalışan bir fotoğraf var, optikte böyle. İbn İbn ısende birinin döndirir mesela. Çok soğuk adam yani. Ben İbn ısende birini okuduğum zaman biraz şaşırıyorum. Çünkü mesela e, şöyle birden duruyor diyor ki bu konudaki veriler bu kadar diyor, bundan ötesini e, hayal gücümüzü katmayanmış işini işte, diyor. O kadar açık söylüyor buna. Şeyi tabii, var mı peki? Onun için de aynı şekilde geçerli. Bu, bu makuliyetin dışında bir konu var ki o konuda böyle tuhaf bir mistizme e, hayır, tabii tabii şu bak fiziksel gerçeklik hakkındadır İbn İsemin anlattıkları. Adamın dinle. Hayır hayır. Bu, Gene fiziksel bir bağlamda bir meselede sadece. Yok, yok ilginç birdir yok. Ne Biruni'de ne de İbn İsemini bulamazsın ha. Orada ya o yok. alanda tertemiz yok. bir. Evet, evet evet yok. Yani mesela faal akıl Aşkın bilisellik falan yok odur şeyler adamda. Hmm. İnsan bilen nesne bilinen ve ikisi arasındaki ilişki ve bizim kullandığımız anatemat o kadar. İbn Nesem hiçbir zaman insana aşkın aşkın bir bilisellikten bahsetmez. Nesneye nesneye insanın nüfuz edemeyeceği bir içkin aşkınsallık da bahsetmez. vermez. Hmm. Bizim beşer olarak imkanlarımız var. Bu imkanları de edevatla güçlendiriyoruz. Nesne de karşımızda buyurun bunu bilelim meselesinde. O, gerçekten biz nesnenin hakikatini biteviye tüketebilir miyiz? Neyse zaten yani onun içerisinde bir mahiyet var. Efendim bir türsel töz var. O töz bize kapalıdır. Hani geçen bahsettik ya. isisin peçesi var o peçiyi öyle bir şey yok. Yani biz bunlar tartışmıyor yani. Ee, belki hmm. vardır inancı bilemem ama metinlerinden böyle bir şey çıkmıyor. Tabii o bağlamda. Tabii çok Aha. soğuk bir adam. Şey, şey bile mümkün bu durumda. Ee, yani eyleme biçimini sadece ele alsak çalıştığı meseleyi görmeden İbni Heysem'in niye o yeni bilimin köklerinde devasa bir anıt olarak durduğu ortaya çıkacak. Tabii tabii. tabii. <gülüyor> Dediğim gibi bir ürünü de böyle ama bir ne kadar biliniyor o konuda bir ciddi bir şey yok. Fakat İbn Heysem'in Hakikaten ismiyle, cismiyle, eserleriyle e, sürecin içerisinde olduğunu biliyoruz. Hmm. O açıdan o kilimin yani 17. yüzyılda o dev isimlerin ördüğü kilimin hakikaten çok ciddi bir yerinde duruyor. Öyle küçük bir iplik değil yani, bayağı hmm. bayağı bir iplik ve bunu örenler de bunun farkındalar. Yani İbn Sina'nın İbn Sina'nın çok ciddi bir etkisi var. Özellikle teorik etkisi insan çok önemlidir modern bilimin ortaya çıkmasında. Mesela i̇bnül fazla bir yeri yok. Sanıldığının tersine İbnü'l-Reşd daha çok orta çağ dediğimiz o yüksek skolastizme çok büyük etkisi var. Hmm. Fakat modern bilimin ortaya çıkmasında i̇bnül şey, etkisi ilginç de tersinedir. Yani eleştirdikleriyledir. Bu enteresan. Eleştiriyor mesela İbnü'l-Baccî'yi. Halbuki İbnü'l-Baccî doğru söylüyor. O etkili oluyor. yani, <gülüyor> <gülüyor> muyum? Ama İbn-i Sinan'ın teorik etkisi, İbn-i etkisi e, gibi bu, bu tür etkiler daha fazla. Modern şey diyorum ama. Nova scientia ya İbn-i etkisi yoktur demiyorum yanlış anlama. İbn-i Rüştün 1250, 1250 ile e, özellikle 1250 ile o 1500 arasındaki yüksek psikolojisi çok ciddi etkisi var. Ama bizim konumuz bağlam itibariyle yeni bilim... E çünkü sen Aristotelesçiliği zaten aşmaya çalışıyorsun. O da tipik, e, radikal bir Aristotelesçi. E, Tümden gelimci, şucu bucu. Tabii ki onu dikkate almıyorlar. Hmm. Yoksa o yüksek sürekli içerisinde öne sürdüğü düşünceler, sürekli tizi içerisinde çok önemli yerde duruyor. Ayrı bir konu tabii. Hmm. Eyvallah. Hocam vaktimiz bitti. Biraz da açtık. Ee, önümüz... Bir de açtık yani. Biraz da açtık. Önümüzdeki haftanın ismini <gülüyor> düşüneyim. Şimdi sürpriz olsun ama. Tamam, tamam evet, hocam. Düşünelim beraber müzakere edelim. Eyvallah oldukça keyifli oldu İbn-i Heysem etrafında. Yeni bilimin köklerini geçen haftaki programda burayı izleyip geçen hafta izlemeyen dostlarımız için hususen söylemek isterim. Harezm etrafında ilk bölümü böyle taşları döşeyerek çok temiz bir çerçevede gidiyoruz. E, ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah. Demiş olayım. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. E, ederim. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar.